Yeah. Csak azt. Kainat bugün 26 Eylül Pazartesi Yıl 2016, Ay 9, Gün 270, Hızır 144 1437, Hicri Zilhicce 24, 1432, Rumi Eylül 13 Günün malumatı Lavanta hafızayı güçlendirir Sakinleştirici özelliği bilinen lavanta kokusunun hafızayı güçlendirdiği gibi Dikkati de arttırdığı bilimsel araştırmalar sonucu anlaşıldı Britanya'nın kuzeyinde ünlü Blackpool Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada Lavanta koklayan kişilerin izlenim ve gözlemlerini daha uzun süre hafızada tutabildikleri ortaya çıktı Terazi Burcu'nda doğanlar geçtiğimiz haftadan devam Uğurlu gününüz Cuma Uğurlu sayınız 6 Uğurlu taşınız Opal Uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, türkuaz ve mat renkler Uğurlu çiçekleriniz Unutma Beni pembe krizantem ve pembe gül. Uğurlu kokularınızsa gardenya, yasemin ve orkide. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. takvimi. We're hey. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ben de Erizi Ömer Canto Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta Ewan McCall'ın ünlü Ho Chi Minh Ballad'ı The Ballad of Ho Chi Minh adlı parçasını dinlettik. Şarkısını, folk şarkısını O çimine bir güzelleme yapılmıştı. Bunu neden çaldığımızı şimdi de Eduardo Galeano'nun aynalar kitabından bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Süleyman Doğru Sel Yayıncı Ho Hiç kimse eksik kalmadı. Bütün Vietnam bir meydanda toplandı. Keçi sakallı, sıskalıktan kemikleri çıkmış bir köylü Hanoi'de toplanan kalabalığa hitap etti. Onun birçok ismi vardı, şimdi ona Ho Chi Minh diyorlardı. Adımları gibi konuşma üslubu da kesik kesik ve yumuşaktı. Hiç acele etmeden çok yer gezmiş ve yaşadığı birçok talihsiz duruma rağmen ayakta kalmayı başarmıştı. Mahşeri kalabalığa sanki köyündeki komşularıyla sohbet eder gibi sesleniyordu. Fransa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik bayrağı altında ülkemizde okuldan çok hapishane inşa etti. O, giyotinden kurtulmuş ve ayaklarına pranga takılmış halde birçok sefer hapis yatmıştı. Ülkesi ise hala tutsak olmayı sürdürüyordu ama artık yeter, artık asla. 1945 yılının o Eylül sabahı, o cimin bağımsızlığını ilan etti. Sakince, basitçe şöyle dedi, Biz özgürüz ve devam etti. Bir daha asla boyun eğmeyeceğiz. Asla. Meydanda yer yerinden oynadı. Ho-Chi-Minh'in güçlü kırılganlığı, Vatan toprağının acı ve sabırla donanmış enerjisini içeriyordu. Ho, iki uzun kurtuluş savaşını tahtadan yapılma barınağından yönetti. Nihai zaferi göremeden Tüverkiloz'dan öldü. O Küllerinin rüzgarda rastgele savrulmasını istiyordu ama yoldaşları onu mumyalayıp camdan bir tabuta koydular. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya İnce Evet tarihte bugüne kısaca Bakalım 1933'te bugün Gangster Amerikalı Çete Çete reisi Machine Gun Kelly Yani makine tüfek Kelly FBI'ya teslim olmuş 1933'te bugün ve teslim olurken Don't shoot G-Man yani ateş etmeyin G-Adamlar demiş. O da bundan sonra o tarihten bu yana G-Adamlar FBI ajanları için kullanılan bir lakap olmuş. G-Man. G harfinin ne, ne manaya geliyor? Bilmiyorum. Detayını hmm. araştırıp bulmalıyım. İngilizce bulmalı. olduğu için biraz zor tahmin etmesi. Türkçe olsun, hemen söylersiniz. Güzel adamlar. Diye ama... Bilmiyorum. Gunman. Değildir herhalde. Bil. 1969'da da bugün Abbey Road albümü The Beatles grubunun, efsanevi değil, The Beatles grubunun son kayıtlı stüdyo albümü olarak yayınlanmış Ve ondan sonra da Beatles efsanesi uzun günümüzde de aynı gücüyle hatta artarak belki devam edecektir ama Beatles grubu dağıldı Başka albüm yapmadı. 69 çok seneler önce. Evet şimdi günün haberlerine de bakalım. Gerçek bir cehennem manzarası arz diyor Kutsal kitaptan kitaplardan alınma belirtiler var. Bir tarafta şeyler e, yangınlar ve seller e, iklim felaketleri. Bir taraftan da korkunç, savaşlar, ölümler kıtlıklar vahşet. E, fakat öncelikle iklimle ilgili geçen haftada da söylediğimiz şeyleri bazı e, şeyleri takip Takip etmeye devam edelim. 17 yıl kaldığını çok ayrıntılı bir raporda açıklamışlardı 50 sayfalık hatta 60 sayfalık bir PDF dosyası halinde ee, dünyanın önünde gelen çevre kuruluşlarından birçoğu imzalamışlardı. Başta Oil Change International hem de e, e, Norveç'in çok ünlü bir danışmanlık şirketine yüklü bir para ödeyerek 54 bin dolar ödeyerek şimdiye kadar normalde hesaplanmayan şeylerini de hesaplamışlardı. Görülmeyen Ristad Energy diye bir şirketten almışlar. Petrol ve doğalgaz danışmanı aslında o şirket. Dolayısıyla rakamları yanlış olamaz. Ve şöyle deniyor. Dünyanın çıkarılmamış keşfedilmiş ve çıkarılmamış ama şeyleri Fosil yakıt yani e, petrol, doğalgaz ve kömür yakala, dünyanın bütçesinden yakalabilecek bütçesinden beş kat daha fazla olduğunu. Zaten bu biliniyordu ama bir kez daha doğrulanmış. E, bunun şeyi de iki derecelik bir ısınma tavanının aşılmasını önlemek için. Yani yeni yeni matematik daha da önceden bilinenleri daha da patlatıcı, infilak edici bir hale getirmiş durumda. Yani 350 org, Amazon Watch ve başka pek çok kuruluşunda Rainforest Action Network gibi bildiklerimiz, bilmediklerimiz Hristiyan kuruluşları, Katolik kuruluşları, Asya halklarının kuruluşları, Amazon halklarının kuruluşları, ormanları kontrol eden kuruluşların filan hepsinin ortak raporu bu ve şöyle bir şey eğer mevcut şeyler şöyle bir hesap yapılmış yeni matematikte ne kadar yeni petrol kuyusu açabilir ne kadar yeni kömür çıkarabiliriz dünyayı batırmadan önce ne kadar doğal gaz çıkarıp buradan devam edebiliriz cevap sıfır bir tek kuyu bile açılamayacağı anlaşılmış durumda ve bu hesapla böyle devam ederse de 17 yılımız kaldığı net bir dille açıklanmış oluyor bu 17 yıl böyle şaka gibi gelmekle beraber hafriyat endüstrisi yani çıkartma bu enerji yani, tamamen locked in denen bu sıralarda lock kelimesiyle kilit kelimesiyle Türkiye çok iç içe Bailok filan gibi sistemlerden bahsediliyor. Bu da tamamen kilitlenmiş durumdalar. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece sadece Amerika Birleşik Devletleri bile 86 milyar ton karbon emisyonu mevcut şeylerde madenlerde ve petrol kuyularında ve doğalgaz alanlarında var. Bu zaten bir buçuk derecelik eşiği aşmaya giden yolda %25 getiriyor. Ama zaten endüstri Amerika birleşik devletlerinin petrol, doğalgaz ve kömür endüstrisi dediğini yaptırırsa bütün mevcut o fracking denen hidro yani basınçlı suyla yapılan araştırmaları devam ettirirse çıkarmayı o zaman 51 milyar ton daha karbon emisyonu çıkaracakmış şeye, atmosfere atacakmış O da olursa zaten sadece bir ülke dünyada Amerika Birleşik Devletleri dünya karbon bütçesinin yüzde kırkını yapacak durumda. Evet. Ve şeyde son yaptığı e, konuşmada tüyler ürpertici bir şey söyledi. Donald Trump e, ben seçilirsem dünyada e, en çok beni sevecek petrol endüstrisi dedi. Fosil yakıt endüstrisi onlara söyledi yani kömür, petrol ve doğal ya öyle yapmıştık. diyorlar da sadece Trumpla alakalı olacak bir durum da değil Niye? yani şöyle e bir siz... durum söz konusu yani param olsa ve bu parayı alıp ben şimdi fosil yakıt endüstrisinde barındırsam en böyle çelişkili durumlara düşeceğim e, yatırımların e, gelecek planlarına dair konuları düşünmeye başladığım zaman olarak da değerlendirebilirim içinde bulunduğumuz zamanları. Mesela Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomik danışmanı, ekonomi danışmanı özür dilerim, Alexey Kudrin petrol fiyatlarının gelecek yıl varil başına 30 dolara düşebileceğini belirtmiş ki şu anda 47 dolar civarında varil başına petrol fiyatı petrolün fiyatı daha da düşeceği söyleniyor. Bir diğer taraftan Putin'i geçelim, hadi Rusya'ya geçelim. En büyük üretici olarak nitelendirilen Rusya'ya geçelim. En büyük üreticilerden birisi olarak nitelendirilen Rusya'ya geçelim. Cezayir Enerji Bakanı bu yaptığı bir açıklama var. Nurettin bu tarfe. Petrol fiyatlarının 50 dolar altında seyretmesinin petrol şirketlerinin varlığını tehdit edeceğini söylemiş. Hem Rusya'dan hem Cezayir'den birçok bu konudaki en yetkili isim enerji bakanları danışmanlar daha da düşeceğini söylüyor petrol fiyatlarının bu konuda ki bu durumlarda çalışan yerlere paranızı yatırır mısınız yatırmaz mısınız o da ayrı bir sizin için gelecek kaygısı olsun yatırım kaygısı evet, olsun şimdi durdurmaktan bahsediliyor tabii yani eğer gelecek nesillere herhangi bir şey yaşanabilir bir medeniyet içinde yaşanabilir bir dünya bırakmak mümkün olacaksa diye o zaman da şöyle bir ilginç tartışma da ortaya çıkıyor yani ...hiçbir şekilde... ...mesela Türkiye'den... ...Enerji Bakanı da... ...karşı duranın... ...kellesini koparırım filan diyor... ...bu gelişmenin önünde... Hmm. ...evet hmm. petrol, şey kömür... ...ya da bakır madeni falan için... ...yani yenilebilir... ...yenilenebilir enerjiye... Mevcut fosil yakıt altyapısını yenilenebilir enerji altyapısıyla değiştirmek için sadece 17 yılımız kaldığını söyleyelim. Yani 5'ten büyüktür diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. 62'den de büyük ama. 62 kişi bütün dünyayı yöneten insan sayısı. ...zengin sayısı, dünyanın geri kalanını... ...bunları söylemiyorlar. Yani galiba. evet, büyümeden önce ilk önce yangını söndürün... ...ülkedeki ve dünyadaki yangını söndürmek gerekiyor sanırım. Örneğin bir tanesi Meksika Körfezi'ne... ...şu anda devam eden bir yangın. 168 bin varil petrol taşıyan... ...petrol tankerinde... ...patlama meydana gelmiş. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için sevk edilen... ...ekipler, 31 gemiciyi sağ olarak kurtulmuş. Hala cayır cayır yanıyormuş... ...168 bin varil petrol taşıyan... ...tanker... Evet, öbür, öbür taraftan da seller de devam ediyor. Hem de feci şeyler var. Flood liste bakarsan ben getirmeyi ihmal ettim yanımda ama... E, ...Asya'da özellikle muazzam seller devam ediyor. Bir yandan petrol e, kazaları da sızmalar, akmalar, yayılmalar. Bir yandan seller devam ediyor yangınlarla beraber. Ama masarı inşallah imkanlar çerçevesinde karşılayacağız diyen yetkililerle karşılaşıyorsunuz Trabzon'da geçtiğimiz hafta evet, onu söyleyecektim bende büyük bir sel oldu yani çatılardan uzaydan da bakmaya gerek yok çatılardan çekilen fotoğraflarda her tarafın sularla kaplı olduğunu görebileceğiniz alanlar vardı. En az Beşikdüzü iki gibi. İki kişi öldü sadece. Evet. Ne, ne iyi ki diyelim yani. Evet. Çok daha feci olabilirdi. Tespitlerini yapıyorlarmış AFAD ekipleri. Tespitler bittikten sonra inşallah yaraları sarma noktasında devlet olarak tüm imkanlar seferber edilecekmiş. Ama ondan sonra ne olacak? belli. Matematik hesabı yani fizikle sürekli fizik... böyle e, yara sarmakla mı olacak bu işler? Olmayacak. İşte fizik kanunlarıyla kıyafetler. ...kavga etmek imkansız. Evet. Onun dediği olacaktır. Ama okullarda e, fizik, kimya... ...ve pozitif bilimlerin yanı sıra... ...sosyal bilimler falan da... ...hiçbir şey okutulmadığı için... ...maalesef e, sadece test ...sorularına cevap verince... ...bu da e, çıkmıyor ama... bir ...basit bir aritmetik sorusu... E, ...yani... ...bir tane doğru cevabı var... ...ve bu cevabı... ...veremezsek sıfır yani sıfır yeni petrol kuyusu sıfır yeni kömür madeni sıfır yeni petrol doğalgaz alanı açmak ve bunların boru hatlarını düşünün sıfır cevabı evet. o zaman bunu bu cevabı doğru veremezsek 10 bin yıllık insan medeniyeti deneyimimizi sonuçlandırmış olacağız diyorlar bu yani yeniden yapıldı matematik basit aritmetik hesabı aslında. 10 matematik aslında çok bile... da değil. Yani dört buçuk milyar yıl olarak hesaplanan gezegenin içerisinde 10 bin yıl yaşamış bir türün kaybolup gitmesi de benim açımdan çok büyük bir kayıp olmayacak gibi duruyor. Yani diğer canlıları doğa, dokunmasın da. Doğanın umurunda bile değil zaten bu. Evet. Ama tabi diğer canlıları da beraber yüzde en az beraberinde götüreceği hesaplanıyor. Başka bir hesap daha verelim. Bayramlık ağzımızı açtık. Gidiyoruz. Bir 17 yıllık zaten hazmetmeye imkan bulamamışken yeni bir rapor daha geldi. Bu cuma günü biz yayından çıktıktan sonra yayınlanmış bir şey. Onun için yetiştiremedik geçen hafta. Oxford Üniversitesi'nde Britanya'nın ünlü en önemli Britanya'nın en ünlü iklim araştırmacılarından Richard Betts demiş ki e, yok tutturamıyoruz bir buçuk derecelik eşiği yani ısınma eşiğini e, tutturamıyoruz demiş Paris anlaşmasında meşhur herkesin alkışlarla kıyamet alkış kıyamet kabul ettiği anlaşmada 195 ülke tarafından açık radyoda orada oradaydı izlemişti görülmemiş bir şeyle ısınmaya devam ediyor. Bütün rekorları kırdı 2016'daki. Her ay ötekinin kadar kırdı. Ve şu anda e, 2,7'yi bulmak üzere demiş. Eşik bu kadar açılacak. Değil 1,5 2,7 ve 10 yıl var demiş. Bunu önlememiz için. 17 yılı da çektik mi 10 yıla şimdi? Bilmiyorum bu... ya. Benim fazla umudum yok gibi duruyor. Mesela bazı haberleri görüyorum ve anında... Olmayacak diyorum. Bunlardan bir tanesi de Zonguldak Ereli'den gelen bir haber. Zengen Mahallesi'nde yaklaşık iki buçuk milyon yıl öncesine ait birçok mamut fosili bulunuyormuş. Nasıl bulunuyormuş biliyor musunuz? Maden evet. ölürken değil evet. Yaklaşık üç ay önce Zengen Mahallesi'nde bulunan kum ocağında yaklaşık iki buçuk milyon yıl öncesine ait mamuta ait çene fosilleri bulunmuş. Haberi bilmiyordum ama tahmin ettim. Evet. evet. <gülüyor> ben bildiğiniz zannetim. Neyse. Bir, bir kenara atıyorlar e, Türkiye mi? Türkiye ama yani. Ya çek. Şey iki buçuk milyon yıllıkmış mamutmuş neymiş, neymiş kıllıymış diye bırak çıkaralım diye evet, birçok fosilin bulunduğu bölgeden karayolları için kum alınması mamut fosillerine zarar verdiği belirtilmiş Daha önce birinci derecede sit alanı ilan edilen bölgede daha sonra sit alanı olmaktan çıkarılmış Çıkarır. ve tekrar kum alınmaya başlandığını söylemiş eski Zengen Belediye Başkanı ve psikolog Hüseyin Kaya bölgenin tekrar sit alanı olmasını istediklerini açıklamış. İki buçuk milyon yıllık fosil buluyorsunuz ve umrunuzda olmuyor. Sadece kum çıkarmak istiyorsunuz. Kum ya zihniyet kum gibi. Bir dakika kum gibi. Matemati, aritmetiğe gelince e soralım bu sefer de. Kum mu daha büyük mamut mu? Mahmut daha büyük dedi. Evet. Evet böyle, böyle bir durum 10 yıl var diyor işte Washington Post'a filan da çıktı bu yazı önemli bir yazı yani kritik eşik 10 yıl içinde aşılabilir bir daha da geri döndürülemez noktaya gelinebilir diyor. Son eşiklerden ve rakamlardan son olarak bahsedeceğim yeni kitabı çıkmış olan Peter Adams var profesör Cambridge Üniversitesi buzul bilimci. ...onunla yapılmış... ...bir büyük... ...yeni kitabı hemen yeni elimize geçti... henüz okuyamadık ama... ...Hemingway'in ünlü kitabından... ...esinleniyor başlığı... ...A Farewell to Ice... ...Buzlara Veda... ...Silahlara Veda yerine... ...Buzlara Veda diyor... ...bu dünyadaki... ...en çok şey yapan insanlardan birisi... ...Buzlarla... 47 yıldan beri aşağı yukarı kutuplara gidip geliyor özellikle Kuzey Kutbu'nda incelemiş ve e, şey diyor iki yılımız sıfır noktasına kal varmak için iki yılımız var demiş. Truthout sitesinde daha önce kendisiyle yaptığı söyleşide. Buzul demişken Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütünün Buzul Dağı'ndaki silah mevzi ve sığınak barınak ve aynı zamanda yaşam alanı olarak kullandığı mağaraları imha etmiş. Ama buzul bu, buzulla alakalı mı tam olarak bilmiyorum. Ama yapılması gereken şey... mamut var mıymış mı arada? Sen onu söyle. Yazmıyor. Ee, mayın varmış. Mamut yok, mayın var. Ama şöyle bir durumda söz konusu, bu işleri cimenlere bırakamayız galiba. Bırakamayız. Cimenlerden daha ziyade herkesin kendi istiyatifini alıp, gerektiği takdirde sokağa da çıkıp gezegenin geleceği için, gezegenin aynı zamanda bizim türümüz haricindeki diğer türlerin geleceği için harekete geçirilmesi ve bu yüzde birin Ensesine çökülmesi lazım. Kırtlağın demiyorum. Kibar olsun diye. Ensesine çökülmesi lazım. Cimen ne biliyor musunuz? Neymiş? Önemli. Can Can'dan söyledi. Twitter üzerinden. Dinleyicimiz, destekçimiz. Ee, government, government ben. Ha, evet. Hükümet adamı. Devletin adamı. Devletin adamı. Hmm. Peki. E, ben devam edeyim Lütfen. o zaman. E, bu Gidip gelen sohbetimize bir şey var. Yanlış bir hesap daha yapmış. Ya daha doğrusu Kılykırk yararcasına hesap yapıyor tabii bilim insanları e, ama beklediklerinden daha hızlı bir gelişmek çok kötüye doğru gidiyor. Onlardan bir tanesi de şey, şey bu e, toprağın karbonu e, massetme, emme, absorbe etme kapasitesi hesaplanandan daha düşük çıkmış maalesef. Hı. Yani. E, okyanuslar zaten artık soğuramıyor malum ve onun içinde yüksek asitleniyorlar ama aynı şey toprakta da olduğu şey yapılmış yani yiyecek atıkları mesela vegan beslenmenin de önemli olduğunu söylüyorlar bununla her şey birbirine bağlantılandırılıyor Yani 17 yıl kaldı, biri 10 yıl kaldı, biri de iki yıl buzlar için verirken evet. toprağın da emme kapasitesinin çok daha düşük hale geldiği söyleniyor. Örnek vereyim çok ufak. E, Sikey Darar ki Biliyor musunuz Sikey Darar Yörkü. Biraz geç oldu bu haberi vermemiz ama vermemiz gerekiyor. İzlanda adasının, İzlanda'nın hmm. daha doğrusu doğusunda bulunan bir buzuldu bu. İsmi bile var buzulun. Orta çağdan bu yana ilk kez tamamen erimiş bu buzul. Bunun sonucu olarak da bu buzullardan beslenen nehir yataklarını birleştiren e, tek bir kanal birleştiren yataklar yani o buzuldan gelen şeyler yataklar tek bir kanaldan akmaya başlamış. Hannes Johnson İzlandalı bir çiftçi konuşmuş News'un haberinde. Şu, diyor ki şu anda bulunduğumuz noktada 2003 yılından saat Şu anda bulunduğumuz noktada 2003 yılında sadece buzul vardı. Ancak son 6 senede sular çekildi. Sula nehri su yatağının değişeceğini, sula nehrine su yatağının tahmin etmiş diyor. Önceden üç ayrı kanaldan ilerleyen bu uzun suları son birkaç hafta içinde insanların gözlemleyebileceği bir şekilde e, sadece e, Gik Jüksvils e, nehri üzerinden akmaya başlamış. 2009 yılından kuruyan diğer nehirlerin yerine şimdi çamurlu bir arazi kaplamış durumdaymış. Ya, İzlanda'da. Evet, İzlanda ya da seyahat planlarımızı ertelemek durumunda Ben İzlam'daki seyahat planlarımı kilisede polislerin yaka paça götürdükleri Iraklı mülteciyi gördükten sonra vazgeçmiştim zaten. Evet burası iyidir diyorsun. Evet evet. Ee, buraya da geleceğiz tabii. Lütfen. Ee, ama e, Amerika, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Amerika, Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yerliler çok haberini verdik biliyorsunuz. Evet. delilerle kovboyla. Ee, bütün kabileler birlemiş. 50'den fazla First Nations deniyor. İlk birinci milletler deniyor. Kendilerine öyle diyorlar. Kuzey Amerika'da yeni bir antlaşma imzalamışlar. İttifak antlaşması. Ee, kendi aralarında. Olarak, evet. Kendi aralarında Alberta e, katran kumlarının çıkarılmasına karşı herhangi bir şeye karşı çıkacaklarını söylemişler. Muazzam bir şey bu. 50 e, kabilenin ortak şeyi birlikte karşı çıkacağız diyorlar. Aynı zamanda son derece ilginç bir şey var. Bilim insanları da çok sayıda, bütün kuruluşlar, çevre kuruluşlarının yanı sıra bilim insanları da topluca bu Kuzey Dakota'nın petrol boru hattına karşı çıkan bir deklarasyon imzaladılar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şeyde serbest bırakıldı. Yerli kız tutuluyordu ya, gözaltına alınmıştı, direniyor diye önemli bir şey adını hatırlamıyorum şimdi. Onu da serbest bırakmak zorunda kalmış. Ben o hikayeyi takip edemedim. Evet çok ilginç bir şey. Ve şey de ilginç tam bir ittifak haline gelmiş durumda. Kabileler de ...çevre kuruluşları da... ...bilim insanları da... E, ...deklarasyon yayınladılar... Yani ...bütün Amerika önde gelen şeyleri yapamazsınız... ...bu petrol e, boru hattını... ...çekemezsiniz diye... ...çok ilginç bir hal aldı... ...ama senin de dediğin çok önemli... ...karşı direnişin... ...devam etmesi lazım... ...bir iyi haberle de bitireyim... E, ...Hollanda Parlamentosu'nda... ...bu haberin başını vermiştik... E, ...oylama yapılmış... ...Paris'teki yüzde %55'lik eee karbondioksit emisyonlarında kesinti için o, ona uyabilmek için parlame, e, Hollanda parlamentosu yani ülkenin uyabilmesi için anlaşma ...Paris anlaşmasına ülkenin kömür endüstrisini kapatma kararı almış ...Parlamento'da... da. Hollanda'da. Hollanda'da evet. Derse petrol endüstrisinin başına. Evet. Tabii Royal Dutch Shell de var. Hollanda, <gülüyor> Britanya, Birleşik Şeyi. Ama çok önemli yani beklenmedik bir oylamayla Perşembe akşamı olmuş bu. 77'ye 72 bir oyla artık Hollanda'da hiçbir şekilde kömür e, şeyi yapılmıyor. Altyapısına yapılmıyor. Bu da böyle yani darısı Türkiye'nin de başına diyelim. Türkiye'nin çünkü 80 termik santral planlıyor. Kömür yakıtlı ve ithal değil yerli kömür diye kömür çıkarılmasında öngören pek fazla şey var peki sen e, ne dedin e, mamut mu büyük dedin kum mu kum mu mamut dedik peki mamut sesi dinleyelim bir şey sorabilir miyim sor mamut sesi olabilir mi olabilir nasıl kaydedilmiş Mamutla... mamutun sesini nasıl bilebilirsiniz ki her şeyi biliriz biz pek Csak Kendim ettim, kendim buldum, gülgümü saranıp sordum, eyvah, ey. Ertaş. Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum diyor ve Söylerim sözüm almıyor O yar yüzüme gülmüyor garip gönlümü bilmiyor eyvah Diye devam eden bir şarkı daha doğrusu türkü Dünyanın rengine kanmadan gitti. Neşet Ertaş dört yıldır yok diye çok hoş bir derleme yazı da vardı. T24'ten bütün e, cah, cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Anadolu Ozanlığı diğer adıyla Abdallık geleneğinin günümüzdeki temsilcisi Türkülerin ustası Neşet Ertaş 74 yaşında kansere yenik düşerek dünyadan göç edeli dört yıl oldu diyor. Yaşar Kemal'in Bozkır'ın tezenesi. Olarak tanımladığı Kırşehirli Abdallar'ın toplumun örnek alınmaya layık en gözde kişisi kabul ettikleri sanatçım tevazuun ön planda olduğu bir hayat sürdü. Konserine gelen izleyicileri ayaklarınızın turabı gönüllerinizin hızmatçısıyım diye selamlayacak kadar dünyanın rengine kanmayan biriydi. Şöyle bir anekdot aktarılıyor aynı yazı içerisinde. İlk aşkını 2-3 yaşlarında evcilik oynadığı kızda yaşadığını söylemiş Kırşehirli Ertaş. Aptal oldukları için gittiği çoğu yerde aşağılandıklarını ve zorluk yaşadıklarını da şu sözlerle anlatıyormuş. ''Gittiğim her yerde aşık oldum. Babam da öyleydi. İkimiz de aşıktık. Göze yasak yoktu. Görüp sevdalanırdık. Ana ölünce babam beş öksüzünü yükleyip bir hayvanın sırtına köy köy gezerek bize ana aramıştı. Kimse bize kızını, dul gelinini vermedi. İnsan insan olsaydı belki kardeşim üç aylıkken bakımsızlıktan ölmeyecekti.'' Bir atasözü haline ''Gelmiş.'' Kızı kendine bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya diye. Bu ne demek? Bizi bahane ederek, aşağılayarak, kızlarının gönlüne gem vurarak kendi istedikleri yere veriyorlardı. Evet ama şey de o pozitif bir nota da var. Aynı yazıda hemen arkasından. Yani onca ayrılığa ve düşmanlığa rağmen de ümidini hiç kaybetmeyen Ertaş bütün dünya eninde sonunda birleşecek diyordu. Halktan da bunun için kabul etmemişti devlet sanatçısı unvanını bu çok önemli bir reddiyeydi hayatında bir kez bile oy kullanmamıştı oy verince insan ayrımı yapacağına inanıyordu kendisine gelen siyasetle ilgili teklifleri de beni cumhurbaşkanı seçseler bile kabul etmem diye reddetmişti Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı zamanında kendisine sunulan devlet sanatçılığı unvanını geri çevirmişti ama 2006'da Meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği üstün hizmet ödülünü kabul etmiş. Diyor ki şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım. Bir tek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım diyor. Fahri Doktor'a da verilmiş İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatörü tarafından 2011'de Ee, tam dört yıl oldu ölümüne dün e, şeyde e, açık Dün çeşitli programlarında da dün anıldı kendisi Büyük Abdal Ozan e, türlü programında baştan sona çalındı Libero'da Ma'nın tınısında ve bu sabah sabahlıkta da çalındı kendisi işin ilginç tarafı ki bu biraz önce dinlediğimiz kendim ettim kendim buldum Açık Radyo'nun yaklaşık 21 seneyi varan yayın hayatının çal, yayın hayatında çalınan ilk parçaydı Hı. bu da ilginç aslında evet. ve şöyle bir şey var Cem Madre ile Ömer Madre konuşuyorlar ilk Açık Gazete programında bence iki türküyle dile getirelim bu hissiyatımızı arka arkaya dinleyelim onları ne diyorsun diyor yani çünkü şöyle bir şey var daha açık gazeteyi iki farklı kuşağın mensubu olarak yapıyoruz baba oğlu olarak demiş Ömer Madra gerçi benim oğlumun yeni kuşağı temsil ettiği konusunda ciddi şüphelerim var ama ben kesinlikle yak şarkısına'nın ait olduğu kuşaktanım Luga şarkısının ben de Pulp Fiction diyor ee, Cem Madre U çok uzun süre uğraştık bu radyoyu nasıl ayağa kaldırırız filan diye kalktı mı kalkmadım ondan da emin değilim uzun uğraşlardan sonra saatler günler ve aylar geçtikten sonra bu bize doğru düz bir şey getirdi mi getirmedi mi pek emin değilim sen ne diyorsun diye soruyor Ömer Madra Cem Madra'da ayak ayağa kalktığı kesin de şaha kalkmadı daha henüz herhalde bakacağız diyor Ömer Madra başımıza büyük bir iş açtığımızın farkındasın herhalde bu hissiyatımızı en iyi dile getirecek bir türküyle devam etmek iyi olur diyorum işte bunu çalıyoruz Cem Madra'da bence iki türküyle dile getirelim bu hissiyatımızı arka arka edinleyelim edin, onları ne diyorsun diyor Ve sonuç olarak e, neden çaldık, kendim ettim, kendim buldum, bir pişmanlık mı var durumda diye soruyor Cem Madra. E, pişmanlığımsı bir duygu var diyor babası. Niye diyor Cem Madra, çünkü daha radyo kurmuş olduğumuzun farkında değilim diyor. Ben de diyor. Bir hafta filan da sürer diye umuyorum demiş Ömer Madra. Ondan sonra da artık radyocu oluruz belki, bilmiyorum. ...evet mikrofonları falan ısırmamayı... ...öğrenmek gerekecek diyor Cem Madra. Biz bu işi... ...böyle kuşaklar arası çatışma kavuklu bir şeker esprisinde ne kadar... ...götürebiliriz onu da bilmiyorum ama... ...bir tarz bulmaya çalıştık. Bunun farklı olmasına... ...çalıştık. Bulabildik mi bu tarzı... ...sence diyor... ...soruyor Ömer Madra. Cem Madra da... ...My Way tarzımı mı diyor. Kendi tarzımız evet dinleyelim bakalım... ...My Way yok filan ...böyle gidiyor ve sonuçta... E, Şey diyor, farklı gibi geliyordu bana şimdiye kadar. Farklı türde insanlar en azından görünüşte, yani Ömer şeyi sormuş. Çünkü bunlar doğal bir sıra takip etmiyorlar mı? Her yerde arka arkaya çalınmazlar mı? Sex Pistols'dan, My Way'le şey, bir Neşet taştan kendim ettim, kendim buldum. Evet, ikisi de punk diyorlar ve dinliyoruz. Böyle bir Neşet Ertaş'a da günaydın diyelim. Ta 21 yıl önce Ölçük Radyo'nun ilk çalınan parçası birlikte. Parça demek de doğru değil, türkü ve mükemmel bir şiir aslında. Pişmanlık var vesaire. Evet şimdi dönelim kendi derdimize. Türkiye'nin ve dünyanın büyük derdi savaş, çatışma, ölüm, göç maalesef böyle. Büyük bir toplantı yapılmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor. Çünkü 2 milyon insanın susuz olduğu Halep'te açıklandı. Resmen bunların son bombalanmadan sonra Halep'te dünyanın en eski yaşanan yerlerinden biri olan Halep şehrinde su şeyleri de bombalanmış olduğu için Sual edilen arıtma tesisleri vesaire. Şimdi temiz su içme imkanı yokmuş yani 200 bin iki milyon kişi affedersiniz yakın insan perişan durumda. Başka perişanlıklara ilaveten bu ama su başka hiçbir şeye benzemez yani. Ya 2011 yılında çıkmıştı protesto gösterileri yanlış hatırlamıyorsam. O zamandan beri açık kastedi. Bu konu yakından takip ediliyor. Suriyedeki protesto gösterilerinden beri iç savaş haline çevrilmesinden beri. Ama şu ateşkes bittikten sonraki evrede yaşanan çatışmaları ben hiçbir yerde görmedim, hiçbir ben, zaman dilimi içerisinde ben, ben, de yani görmedim. Görülmemiş bir şey. Zaten Amerika Rusya Halep'te barbarlıkla suçluyor. Rusya... Barbarlıktan kasıtları da şu: artık sivil e, Mücahit e, ne bileyim terörist vesaire ayrım yapmadan her türlü bombalıyorlar yani herkesi bombalıyorlar ve kullandıkları silahları da kimseye hesap vermeden söylüyorlar bunların arasında Anahpal kullanıldığı iddiaları da var misket bombası kullanıldığı iddiaları da var fosfor bombası da var fosfor da var yani e, iç savaşın en kanlı çatışmalarına sahne oluyor şu anda Halep şehri. Ve sadece dün 80'in üzerinde insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Sadece Halep'in muhaliflerin elinde bulunan bölgelerinde. 19 Eylül'den beri sivil can kaybının 213 olduğu söyleniyor. 19 Eylül kaç kaç gün önce? 26'ında 7 gün. Bir hafta Bir içerisinde hafta 213 kişi hayatını kaybetmiş. Bu ateşkesin bittiği tarihten bu yana. Zaten e, Rusya e, ateş, Rus Suriye'de barışı artık neredeyse imkansız demiş Birleşmiş Milletler e, temsilcisi. ...Rusya'nın Vitali Çurkin... ...ve... E, barış artık neredeyse... ...imkansız bir iş demiş... E, ...çünkü Amerika ve Rusya... Rus, ...Suriye'de ateşkes için anlaşmış... ...bu anlaşma Suriye hükümet tarafından da... ...onaylanmıştı ancak... ...ateşkes cihatçılar tarafından yüzlerce kez... ...kez ihlal edilmiş... ...bunun üzerine Suriye hükümeti de... ...ateşkesin askıya alındığını açıklamış... ...bu şekilde mi olmuş olay... ...evet öyle <gülüyor> deniyor... Ee, şeyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı fakat e, şey çıkınca Suriye rejimi temsilcisi Beşşar Caferi söz alınca bu da bir yenilik diyebiliriz yani belki de ilk defa ben hatırlamıyorum çok uzun süreden beri bu konularla biraz ilgilenen biri olmama rağmen Amerika Birleşik Devletleri Fransa ve İngiltere Büyükelçileri yani Büyük Britanya temsilcileri ...salonu terk etmiş... ...bu dün gece oluyor... ...T24'ten aldığımız bir haber... ...toplantının başında... ...Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi... ...Stefan Mistura ...açıklamış... ...bugünler tüyler ürpertici günler demiş... ...açıklamalar da bu şekilde oluyor yani... ...Suriye rejimi tek taraflı olarak... ...çatışmaların durması... Anlaşmaların, ...anlaşmasının sona erdiğini ilan edip... ...yoğun saldırıya başladı diyor... Suriye rejimi Birleşmiş Milletler söylüyor bunu. Evet. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 200'den fazla insan hayatını kaybetti diyor. Sen verdiğin rakamı daha da yüksekti değil mi demin? 380 yani, miydi? Evet, evet. Yani artık rakamları bile e, şeye unuttum maalesef yani. Özür dilemişler mi peki? Amerika Birleşik Devletleri ve diğer millet şey delegelerin salonu terk ettiği sırada bir özür gelmiş mi? Onun öncesinde bir özür var. Sergey Lavrov Yani Suriye Cumhurbaşkanı'na Beşer Hizat'tan özür dilediler mi sorusuna? Evet özür dilediler. Biraz tuhaf bir durum. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama koalisyon güçlerine ait istihbaratın o bölgede kimin nerede bulunduğunu unutmuş olmasına inanmak zor ifadeleri kullanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin derezordaki Esad askerlerini, Esad rejimi askerlerini öldürmesiyle evet. alakalı bir özür geldiğini söylemiş. Peki Birleşmiş Milletler konvoyunu kimin vurduğuna dair herhangi bir açıklama yapıldı mı? Hayır. Ya Bu zamana kadar muhalifler yapsaydı bunu Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Esad rejimi... Bunu deklere ederler, deklere ederlerdi, bağıra bağıra deklere ederlerdi. Ama şimdi kimse bu konuyla alakalı haber bile yapmıyor. Gazetelerde ve internetlerde haber bile yok. Bıraktım açıklamayı. Kimse ne olduğunu hatırlamıyor bile. Birleşmiş Milletler'in yardım konvoyu vuruldu. Geçtiğimiz hafta Suriye'de. Evet, yani Stefan Dimitrora, Birleşmiş Milletler'in temsilcisi, ürkütücü günler demekte de çok haklı da büyük bir çaresizliği, bir çareliği de ortaya koyan bir şey bu tabi. Yani rejim ve Rusya'nın terör bahanesiyle Halep'e hava saldırısı düzenlemesini de eleştirip 200 binden fazla insan terörist olamaz demiş. Yani bilinen, malumu ilam ediyor ama yani çok uh, vahim bir durum var. Mısır'a istifa çağrıları da gelmiş. Birçok kişi istifa edecek misin diye soruyor istifa edersen bu Suriye halkına uluslararası toplumun kendilerinden vazgeçtiği sinyali gönderir. Bu nedenle istifa etmiyorum diyor ki haksız diyemeyiz. Çünkü daha da hakikaten umutsuzluk verici bir şey olabilir. Artık Topyekün Halep'e muhaliflerin bulunduğu yeri nükleer bomba atmak mı? Bunun bir sonraki aşaması evet, nedir? Yani bilinemez. Hakikaten e, aklın hayalin hafızalığın alamayacağı bir duruma yeni bir dehşet aşamasından bahsediyorlar ee, barış artık neredeyse imkansız deniyor susuzluktan kırılıyor kuraklık da var Lavrov da öyle konuşuyor işte bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de gene rakamları vermeye devam ediyor Suriye'de 69 IŞİD hedefine 210 atış yapıldı 33. gün Fırat Halkın, Halkın harekatı 210 fırtına o büsü atışı yapıldığını söylemiş. Harekatın başından beri. Rakamlar bu şekilde veriliyor. Herhangi bir insan unsuru yok bunun içinde. 1289 hedefe 5007 atım yapılmış. Bu ne demek? Bu aylık Görünüm. planço mu? Hayır günlük. Hmm. Ha, pardon. Tabii bu son rakam. Evet. Ay, ayın başından beri. Harekatın başından beri. 33 gün yani aylık denebilir. Hmm. 289 hedefe 5007 atım ne olmuş bilmiyorum. 5'le hava harekatı varmış. Bunlar bir adet bayraktar bak. Bir adet Puma. Ee, bayraktar insansa böylece. Evet, Puma da öyle. Puma da mı evet, öyleymiş. İHA kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti yapılıyor. Ama günde 3 sıcak yemek çıkarıyoruz filan da diyorlar. Çavuşoğlu da Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı Fransa 24'e bir şey yapmış. 45 kilometre gideceğiz diye bir açıklama yapmış. Ama en önemli haberlerden bir tanesini de söyleyeceğim. Bingöl'de karakola saldırı, Gümüşhane'de çatışma haberleri var. Türkiye'nin dışarıda içeride Yemen'deki çatışmaların bir aylık kanlı bilançosu da gelmiş. Bu da başka barbarlığın ikinci bir boyutu. Evet. Ee, 180 sivil ölmüş. Geçen Ağustos ayında sadece. Suudi Arabistan'ın bombardımanı sırasında. sırasında ve, Hava bombardımanı. ve her türlü silah, aynı silahlar orada da kullanılıyor. Ee, misket bombaları, halkın bombaları bilmem ne. 268 sivilin yaralandığı da belirtilmiş. yani e, Günde kaç kişi ölüyor? 6 kişi mi? Her gün, her an. Yani böyle yüzde kırk artmış olmuş artan sivil ölümleri ve ağır haberi de veriyorum. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok önemli bir açıklaması var. Hafif geçilmiş durumda ama geçici koy, köy korucularının statüsü değişiyormuş. Kalıcı korucu olacaklarmış hı hı. ve ağır silahlar verilecekmiş kendilerine. Yani 35 yıldır tartışılan bir şey bu. Tartışmayı da olumlu anlamda kullanmaya çalıştım. Yeni statü kazanarak isimlerindeki geçici ve köy ibareleri kaldırılıyor. Kalıcı korucu oluyorlar. Korucuların da bulunduğu özel bir tim oluşturuluyor. Ee, neydi? Pö vardı. Jöh vardı. Kö, Kö oluyor. Kalıcı... E, korucu özel harekat ve bu timde askerle korucular birlikte çalışacak koruculara da ağır silah ve teçhizat verilecekmiş bu önemli bir haber çok üzerinde pek durulmadı şimdiye kadar ama bununla da devam edeceğiz dünyadan da Amerika'dan ve Ürdün'den Orta Doğu'dan çok vahim şeyler var Ürdün'de İslam'a hakaretle suçlanan bir yazar ...Nahit Hattar... ...Facebook sayfasında paylaştığı bir karikatürden dolayı... ...öldürülmüş... öldürüldü. ...vücuduna üç mermiyle... ...büyük tepki görmüş... ...zaten gözaltına da alınmış... ...filan peş mekan. İslamcı ...Radikal İslamcıların cennet tasvirini eleştirmeyi... ...amaçlıyordum bu... ...çizimi koyarak demiş yandan Amerika'da e, polis bu da çok önemli bulunabilecek bir haber Burlington kentinde Cuma günü olan bir alışveriş merkezinde eline tüfeği alıp 5 kişiyi öldüren saldırganın Adana doğumlu 20 yaşında bir Türk vatandaşı olduğunu Arcan Çelik olduğunu açıklamış bir polis memuru yol kenarında görüp tutukladığı Çetin için hiçbir şey söylemedi zombi gibiydi demiş 5 ayrı cinayetten yargılanacakmış Gaziantep saldırısında e, ölenlerin sayısı o korkunç kınalı düğün saldırısında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi. 13 yaşındaki Mahsun'un ölmesiyle beraber Besna ile Nurettin Akdoğan çiftinin kına geçisinde 33'ü çocuktu şimdi 34'e çıktı. ölen Çocukların sayısı bir tek bombada oradaki bombanın da bombacının da çocuk olduğu. Evet. da şüpheleniliyordu bilmiyorum. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Geri kalanını birazdan konuşmaya çalışacağız. Şimdi ara verelim. Açık gazle. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey merhaba. Merhaba, günaydın. Merhaba Can. Herkese iyi günaydın haftalar. Abi. Merhaba, iyi haftalar. <gülüyor> evet. Çok güzel haberler vereceğinizden eminim. Biz başladık. Evet. da de devam ettiniz. Hem e, Türkiye'den, hem Orta Doğu'dan hem de Dünya'dan Beyklim'den Evet Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika gezisi e, herhalde Yine not edilmesi gereken hususlar, yaptığı açıklamalar çerçevesinde. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin dünyadaki algısı istedikleri biçimde gerçekleşmiyor. Bütün bu seferler muazzam dış kırıklıkları ile kendileri açısından dönüyor birincisi gerçekten e, inandırıcılık e, en önemli müttefik Birleşik Devletler yöneticiliğinde e, bir inandırıcılığı sorunuyla karşı karşıya bu e, hem e, Fetullah Gülen 15 Temmuz darbesi meselesi üzerinde e, yoğunlaşıyor hem de Suriye meseleleri üzerinde e, yoğunlaşıyor yani e, Türkiye'nin 1900 45 sonrası San Francisco işte daha sonraki e, gelişmeler 1947 e, sonrasındaki en önemli partneri dünyadaki işte soğuk savaş döneminde sonrasındaki Birleşik Devletlerle tarihinin en büyük e, krizini e, yaşıyor diyebiliriz yani bu birinci, ikinci Körfez Irak Savaşı'nda yaşanan bir takım hususları çok çok aştı Ve e, Amerikan yönetimi Erdoğan'a olaylamıyor. E, bu hem e, işte PYD hususunda geliyor, düğünleniyor. Suriye'de 2012 yılından sonra Türkiye'nin izlediği politikalar e, ne Birleşik Devletler e, yönetimini ne de dünyada e, bütün gelişmiş ülkeler dahil ilkeleri e, iddia edemiyor. izlediği siyaset Rusya ile gelinen noktayı zaten defalarca altını çizdik bir de bir gülen meselesi karşımıza çıkıyor ve bu mesele gittikçe düğümleniyor yani Erdoğan Amerikan adalet sistemi üzerindeki yaptığı yorumlar muazzam bir şekilde karşımıza çıkıyor bir de buna artık şey de eklenecek bu gidişle 15 Temmuz darbe girişimi üzerine yaklaşımlar Bu darbe girişimi bilinen e, harekatın bir yüzlerce kişinin canına mal olan Necisin bombalanması ne kadar falan bu girişim e, öyle bir bulanıklık üzerinde hareket ediyor ki murak ve hususların e, aydınlatılamaması ayrıca darbe girişim sonrası e, Türkiye'nin kanunlara kararnameye ve olançta halle e, bir hukuk devleti olmaktan çıkması. Ee, anayasal sistemin içinde bulunduğu kriz, e, hukuki kurumlar, e, yargının içinde bulunduğu durum, mülkiyete dair tasarruflar e, muazzam bir üçüncü dalga 15 Temmuz üzerinde yoğunlaştırıyor sonrasındaki uygulamalar ve e, bu anlamda e, öfkelenen bir Erdoğan'a karşı karşıyayız ve öfkesini Ee, gerçekten kontrol edemiyor o anlaşılıyor. Bu da çok dikkat çekici bir husus. Bir ülkenin e, yöneticilerinin ne olursa olsun e, diplomatik lisanı bırakmaması gerekiyor. Bu ve benzeri şeyler e, başka kötü çağrışımları da beraberinde getiriyor. Yani e, dünyada herhalde şu anda iki bir sıralama yapsak. Bir Filipinler Devlet Başkanı ardından da Erdoğan bayağı kıdemli bir e, Yönetici olarak e, kendini hissettiriyor. E, buna benzer otoriter rejimlerin yöneticilerinin yaklaşımları var ama e, ilk açısından e, açıklamalar ki yönetenlerin açıklamaları bir risk faktörü taşımaya başlıyorsa bu önemli. Evet Bugün, Duterte e, Filipinler'deki Duterte'de önemli şeyler evet. Açıklamalar yaptı. Çok şaşırtıcı. Gerçekten yani onunki daha e, küfürlere vardı o e, Değil mi? Evet, evet. şeyler yaşadık. E, şimdi yani Cumhurbaşkanı'nın hem e, Birleşmiş Milletler konuşmasında doğru olan şey yok mu? Yani benim de bir, bir yıllardır söylediğim işte BM demokratik bir yapıda değil tane güvenlik konseyinin üyesi karar veriyor. Öyle baktığımızda NATO daha demokratiktir. Bütün üye ülkelerin ortak kararıyla alınır kararlar. Arada işte IMF Dünya Bankası'nın da şeyi bellidir. Orada da en büyük hisse sahipleri kararları belirlerler. Dünya 5'ten büyüktür şeklindeki yaklaşım ve güvenlik konseyinin bir reforma ihtiyaç. ...içerisinde olması... E, ...savları doğrudur. Bunu pek çok dünya lideri ülkesi de... E, ...dünya liderleri de dile getirmektedir. Ancak... ...siz nasıl bir ülkesiniz... ...ve nasıl algılanıyorsunuz... ...ve inandırıcılığınızın... E, ...bitmiş olması e, ile... ...ülkenizi ne kadar zor bırakıyorsunuz... ...bunun sayısız örneklerini... E, ...bu tür dış gezilerde... E, yaşadık son günlerde... ...bir öfke kontrolü... E, ...sorunu olduğu anlaşılıyor... Ee, bunu mesela şeyde görüyorsunuz. Ee, i̇şte dünyada rating, e, kredi derecelendirme kuruluşları var. Ee, dünya e, kapitalizmi, özellikle 1980'lerden sonra hızla artan finansal e, küreselleşme, iletişimle birlikte ülkelerin e, kapalı ulusal çizgileri dışında sermaye hareketini izin veren bir dünya sistemi kurulması bile ortaya çıkan kuruluşlar var. Bunlar da hem ülkeleri hem şirketleri yatırım seviyelerini ölçüyorlar. Ülkeleri siyasal ve iktisadi olarak öncelikle iktisadi olarak ama siyasi olarak da istiyorlar ve bu ülkeler hakkında değerlendirmeler de bulunuyorlar. Ha bu kuruluşlar Sütten çıkmış ak mı? 2008 krizi öncesinde kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin yayınlar yaptık. 2008 bizim bu anlamdaki endişelerimizi doğruladı. ve 2008 sonrasında kredi derecelerinin kuruluşlarının yapısı saydamlığı ayrıca değerlendirme ölçütleri gibi hususlarda pek çok problem oldu ortaya çıktı ve özellikle bu türev ve ensturmanlara verdikleri yatırım yapılabilir değerlendirmeleri piyaskolar birbiri ardına sıralandı. Ancak Burada dikkat çeken husus şu, Türkiye e, ekonomisini rakamsal olarak baktığımızda yani e, bütün bu e, iktisadi parametre üzerinden baktığımızda ciddi problemleri e, uzun yıllardır taşıyan ve tasarruf açığı olan bir ülke. Ve Türkiye'de böyle kendisini dünyaya kapatmış bir ülke değil, e, sermaye hareketlerine bağımlı o dünyadan besleniyor ee, ve o konuda kapalı değil. Ee, finansal e, liberalleşmenin en e, şey örneklerinden bir tanesi. Dünya finansal sistemine entegre ve e, tasarruf açığını da e, bu kaynaklarla boşlanarak e, sağlıyor. E, bunu nasıl yapıyor? Ülke e, hazineleri üzerinden tahvil satarak yapıyor. Banka sistemi üzerinden yapıyor. Reel sektör E, holdingler, şirketler kuruluşlar üzerinden borçlanma yaparak e, içerideki ekonominin aktivitesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yapısı var buna bağımlısınız. Hem cari açımı finans edelimmesi açısından dış hesapları açık veren bir ülkesiniz. Hem de e, ülkenin motorunu döndürebilecek e, kaynağı borçlanma yoluyla sağlıyorsunuz. Ve bu dünyanın bir bileşenisiniz yani dünyaya kapatmış değilsiniz. O da bir tercihtir kapatabilirsiniz. Mahattir geçmişte 1997 Asya krizinde bunları geçici olarak kovdu ülkesinden. Malezya'da değil mi? Malezya, Malezya'da Mahattir, o da İslami karakteri olan bir liderde uzun yıllar o da işte adına demokrasi denilen E, demokrasi diye tutulan yönetimde Uzun lat, işte bu halkın büyük bir çoluğunun Oyunu olarak iktidarını sürdürmüştü e, Şimdi Buradan baktığınızda siz bu dünyanın e, Muhtaç Ülkelerinden birisiniz Cari e, açığımız, e, Enerji açığımız olan bir ülkesiniz Ve bununla ekonomisi döndürüyorsunuz Peki e, Bu Sistemin en önemli organlarından biri de Kredi derilenme kurusu Bunlar sizi geçmişte daha yüksek notlarla yatırım yapılabilir bir ülke notuyla değerlendirildiğinde geçin bakın arşivlere işte yerlere göklere sığdıramadıkları açıklamalarla karşı karşıyaydı Türkiye. Bu üç tane büyük kredi derecelendirme ülke notu veren kuruluş çerçevesinde. Bir de ülkenizin haline bakın. Siz bu dünyanın bir bileşenisiniz, Buraya da muhtaçsınız Yani bu kaynaklar gelmezse En ufak kıpırdama İç işte tasarruflarınızı kıpırdama yapıyor musunuz? İflas durumuna düşüyorsunuz Bu da bağımlı yani Afyon bağımlılığı gibi bir şey bu Borca bağımlı işte Üretimi, tüketimi Bu Bunun üzerinden sağlamaya çalışıyorsunuz İç tüketimi, iş talep dış taleple ilgili hususları Dolayısıyla bunu karşı koyarken Durumunuzu bir gözden geçirmeniz gerekiyor Nedir? Evet, ülkenizde son sadece bir ay içerisinde el konan özel mülkiyet, holding şirketin sayısını ben bile şu anda söyleyemem yani. Bunların miktar olarak ve hacim olarak büyük inanılmaz noktalara geldi. Ülkeniz bir hukuk devleti olmaktan çıkmış. Ülkede olağanüstü işte hal var. Kanunçlu kararnamelerle istediğiniz gibi ülkeyi yönetiyorsunuz. İstediğiniz gibi suç Üretebiliyorsunuz. Ülkede bir darbe girişimi olmuş. Ee, bu darbe girişiminde yüzlerce insan ölmüş. Meclis bombalanmış. Ve şu anda yüz bine yakın insan bu darbe girişimi sonrasındaki töhmetle e, karşı karşıya mağdur durumda. bunun da kendinizle teslim ediyorsunuz. Bunların içinde yanlışlıklar var diyorsunuz. Şirketlere el koymalar var. E, holdinglere kayyum atamalar var. Vesaire vesaire. Ee, bunun ötesinde e, yüzlerce gazeteci içeride bu durumdasınız. Ve bunu deniz iki buçuk ay geçmesine rağmen e, doğru düz aydınlatılmış müfem ve e, muğlak bir yönlerini ortaya çıkarmış durumda de, değilsiniz. E, özel ülkeyi açısından çok riskli bir durum. Yatırım yapabilen ülkeler, ülke e, şirketleri açısından riskli bir durum. Emeklilik fonları açısından riskli bir durum. Bunlar tabii ki dünya tarafından takip ediliyor. Bunun ötesinde ülkemizde bir iç savaş var. Ki bu öncesinde e, bir barış denemesiyle muazzam bir izme kazanmış. E, barışa beş kala manşetlere atılmış. Ve ondan sonra yeniden savaşa dönülmüş. E, bu da izleniyor dünyanın bütün. Bunlar e, fon yöneticileri, uluslararası e, finansal kurumların başındaki adamlar şey değil ki geliyor ülkelerdeki siyasi girişimlere o ülkedeki araştırma kuruluşlarına araştırma yaparak e, geleceği ölçüp para yatırıyor adam bu yıl sonuç itibariyle. Evet Ali Bey en tam iç, iç savaş demişken çok önemli bir haber verdi küçük gözden kaçması ihtimaline karşı biraz önce de konuştuk ama tekrar söyleyelim İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Başkanlığı'nda bakanın Bir toplantı yapmış etraflı 22 ilden gelen Ankara'ya gelen 37 köy korucu ile bir araya gelip çeşitli kararlar alınmış ve köy, köy korucuları daire başkanlığı köy korucularının sorunlarına çözüm üretecek deniyor ama yani geçici ve köy ibareleri kaldırılıyor kalıcı korucu oluyorlar ve özel bir tim oluşturulması için de çalışmalar başlıyor. Askerle korucular birlikte çalışacak Ve koruculara da ağır silah Ve teçhizat verilecek diyor Yani bu e, iç savaş Unsuru olarak çok Son derece dikkate değer Ve kaygı verici olabilecek bir şey Gelişme Zaten Ömer Bey Bu e, işte barış görüşmeleri Falanı yuturarken e, Hep benim yani Dikkat ettiğim bir husus vardır e, Barıştan bir yandan Bütçeye de bakarım defalarca da bunu getirdik gündeme Türkiye'de eğer bölgede barışı gerçekten samimi istiyorlarsa korucu sistemin kaldırılması lazım onun, kere, yeri, onun yerine yani. şimdi köh getiriyorlar yani, yani korucu daha da özel harekat birlikler haline özel harekata dönüştürecekler. bu iç savaşı daha da körü diyecek komşu komşuyla zaten aşiret aşiretle belalı bir vaziyete geliyor Bir de zaten o barış görüşmeleri dinlen sürecin devam ederken bütçeye yeni korucu kadroları konmuştu Bırakın kaldırılmasını Dolayısıyla yani bu mesele zaten bir ülke, ülkenizde bu konuda samimi olduğunu düşünüyorsanız Korucu sistemiyle ilişkin ilk tasarrufu oradan başlamak gerekir Çünkü en can alıcı noktadır o Nihayetinde yani biz şeye dönersek böyle bir, bir iç savaş var. E, sınır ötesinde savaşın var. Evet. Ve oraya girmişsin. Orada işte orada da düşmanın iç savaşının bağlantısı olduğu söylediği e, grupla, etnik grupla. E i̇şte bir, birkaç ay öncesinde nüfusu 4-5 milyonu bulan kentlerin toplumu yerle oldu. E, bir oldu. Vesaire. Her şeyin yani anayasal sistem bir darbe girişimi sonunda askıya almış kanun kararnamelerle o halde ve her şey fetöleştiriliyor yani e, eski ortak e, siyasi iktidarın en önemli bileşeni olan Fethullah e, Gülen hareketi 17-25-15 Temmuz'dan sonra e, bir cadı arına dövüştürülmüş durumda bunların hepsini dünya izlemiyor mu? izliyor tabii. Bir de yani, e, ben bir parantez daha açmamızınizde o da e, Dışişleri Bakanlığı söylemişti, şey İçişleri Bakanı'nı söylemiştik. Şimdi Dışişleri Bakanı'ndan da çok önemli bir açıklama daha var. E, Fransız e, 24 kanalına haber kanalına konuşmuş ve e, dış harekatla ilgili olarak yani Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatı kapsamında. Münbiç bölümünü kapatmak için en az 45 kilometre aşağıya inmek zorundayız demiş. Bu da yepyeni bir gelişme. Yani ne zaman operasyon, Rakkaya'da bir operasyon yapılması konusunda konuştuk diyor IŞİD'e karşı. Ne zaman gerçekleşeceğinin henüz belli olmadığını hazırlıklar yapılması gerekiyor. Şu anda konuşuyorlar ama biz ilk olarak Suriye'de ne kadar derine gitmeye hazırsınız sorusuna ilk olarak... En az 45 kilometre aşağıya inebiliriz. İnmek zorundayız. Münbiç bölümünü kapatmak için demiş. Bu da yeni bir, çok daha yükselen bir şiddet ve çatışma ve savaş haline de davetiye gibi bir şey olarak yorumlanabilir belki. Tabii. içeride savaş. Sınırın ötesinde savaş. 2017 yılında 200 milyar dolarlık bir para boş kaynak bulmak durumundasınız. Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Büyüme performansı düşüyor. İstihdamdaki sorunlar iki haneli rakamlara sıçramış durumda. İşte Türkiye'nin bu dış borçların önemli bir bölümü de 2001 krizden farklı yanı şirketler kesimi borçlu. Kamu kesiminden ziyade bankalar ve şirketler kesimi borçlu. Dolayısıyla geçen krizde kamunun bu operasyonun ölçmesi, e, ölçümlenmesi ve maselilmesi için operasyonlar yapıldı. Bu direkt özel sektör kuruluşlarıyla karşı karşıya. Bunlar izlen. Siz böyle bir ülkedeyken ülkede darbe girişimi aydınlatılmamış. Onun üzerine otoriter bir rejim kurulmuş. Bugün <gülüyor> ekonomi üzerinden bile iktidarı eleştirme suç neredeyse algılanıyor. Dolayısıyla böylesine bir ortamda. E, <gülüyor> 2008 krizinde müthiş darbeleri almış bu neoliberal finansal sistemin önemli kuruluşları içinde bundan derecelendirme kuruluşlarının e, açıklamalarını e, bir o, o da tetikleniyor farkındaysınız. Yani her şey Türkiye'de içeriden ve dışarıdan gelen her şey eee Petrullah Gülen e, hareketine bağlı. Evet mesela Moody's'in bu, peki... e, bu Türkiye'nin kredi notunu indirmesi düşürmesini e, yani BAA3'ten BA1'e çekmiş yani not görünümünü de durağan olarak belirlemiş kredi notunu bu e, Başbakan Binali Yıldırım Türk Ekonomisi 3-5 değerlendirme kuruluşunun raporlarına göre hizaya geçecek bir ekonomi değil diyor. Ama e, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yiğit Bulut da e, yazdığı bir yazıda Star Gazetesi'nde değerlendirmiş. E, tam da sizin e, söylediğinize uygun bir şekilde FETÖ'cü kılıklı namert diye e, yani, ortelendirmiş. <gülüyor> MUDİS Çevren Kuruluşu'na. <gülüyor> Şimdi yani e, biraz bu dünyayı izleyen insanlar açısından gerçekten e, bu açıklama. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bütün danışmanlarını da Gözden götürmesi tavsiye edilir Özellikle iktisat Alanındaki danışmanlarını Ama Cumhurbaşkanı'nın yani Ona göre şerbet veriliyor Bugün Türkiye'de Bağımsız bir Merkez Bankası'ndan Söz edilemeyeceğini Daha önceki çok yayınımızda söyledik Türkiye'de Her şey saraya doğru Kilitlenmiş durumda medyada da öyle Bugün Bugün Ekonomik e, kanallarında ve ilgili yayın yapan kanallarda bir tane e, bütün bu ekonomik e, aktivitenin e, gerçek fotoğrafını çeken, analiz eden insana rastlamanız mümkün değil. Yani böyle e, işte bir makro, bir mikro iktisat vardır, bir de yalaka iktisat vardır. Onun örnekleriyle e, karşı karşıyayız. Dolayısıyla Ama Yani bazı o... başka gazetelerde de e, Bazı köşe yazarları da bu Türkiye'ye karşı girişilen üçüncü büyük taarruz dalgası olarak darbeden sonra da nitelendiriyor. Bunlar Bunu yapanlar da Hürriyet Gazetesi'nin yazarları gibi. Böyle de yalnız hükümete yakın olanlar değil yani. Yani e, şimdi merkez medya, yandaş medya haline geldi Ömer Bey. Artık evet. orayı yani, yani sonuçta Türkiye'nin fotoğrafını içeride dışarıda gerçek kaybını duyan yazarların değerlendirilmiş analizlerin yapıldığı yerler sınırlı. E, dolayısıyla yani e, bu taarruz e, merkez medya diyemeyeceğiz artık. Merkez medya yok. O da yandaşlaştırılmış bir konumda. Yani 17 e, Aralık'la başladı. 15 Temmuz'da evet. darbeyle şey oldu. Şimdi 3. taarruzda bütün dünyadan işte FETÖ operasyonu olarak Moody's'in kredi indirmesini yani biraz e, süreal gibi bir duruma daha doğrusu biraz değil bir halde süreal gerçeküstü bir durumla karşı karşıyayız. karşıyız. Şimdi burada yani hep böyle inandırıcılığımızı yani bak darbe olmuş, darbe girişimi olmuş, yüzlerce insan olmuş, genel kurmay meclis, emniyet, Sırbada tekrar bombalanmış ve Avrupa Birliği mütefikleriniz mezdinde bu konuda istediğiniz desteği bulamamışsınız ve sürekli mütefekkiklerinizle gerilim içinde yaşıyorsunuz ve gerçekten yani hem Rusya ile hem dokuz ay önce Rusya yöneticileri işit konusunda Türkiye'ye hem de Erdoğan ve ailesi üzerinden nasıl bir saldırı içindeydiler hatırlayın dolayısıyla Türkiye'nin hem siyasal kredibilitesi dünyada gittikçe e, ortadan kalkmış durumda hem de iktisadi kredibilitesi. Zaten böylesine e, kim gelir e, kolay kolay gözünü gere gere e, gelir Türkiye'de e, ben burada yatırım yapayım. Burası sağlam bir hukuk devleti. Başım belaya girdiğinde hakkımı araya al alabilirim. Evet. Böyle bir durum yok ki mahfi ilmez de kriterlerini sıralamıştı zaten onlar objektif kriterler yani bin, bin yıldır şimdiye kadar Türkiye'de yaptıkları yani kaç yıldır bilmiyorum değerlendirme kriterlerinin uyu buymadığını fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmuş bu konuda Moody's'in kredi notunu e, düşürmesi üzerine e, bunu kasıtlı yapıyorlar demiş. Şimdi bu, böyle ülke idare etmez. Yani Bunu e, söylemeniz için yani gerçekten e, bu başka şekilde başkaları dile getirebilir ama e, şeyleri hatırlıyorum ben e, Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün e, iktidarlarının ilk yıllarında ki o zaman ekonomi adeta e, bittleri ekonomi krizden işte yeni e, IMF şeyinde denetiminde bir ekonomiydi. O dönemde bu reyitim kuruluşlarıyla bire bir başbakan olarak kendileri konuşurlardı. Bu emeklilik fonlarıyla fonlarla e, yatırımcılarla telekonferans ya da yüz yüze konuştukları günleri e, hatırlatmak isteriz. Yani bu sistem içerisinde bunlarla kaldığınız müddetçe bu sistem içinde kaldığınız müddetçe bunlarla muhatap olmak durumundasınız. Ama bu muhatabiyetin E, ilişkisi bu, bu şekilde düzenlenmez eğer bu sistem içinde kalıyorsa ve adam da değerlendirme kriterlerine bakıldığında çoğumuzun dünyada pek çok analistin ya da şeyin e, geç kalınmış bile Dediği değerlendirmeler bunlar. Evet Hasan ee, Cemal de öyle yazmış. Mudiz geç bile evet. kaldı. Bütün Türkiye kredi notunu düşürmede geç bile kaldı. Çünkü bütün işte yapısal reformların gecikmesinden, dış borçlanmadan, rekabet gücünü kaybetmesinden, siyasal belirsizlikten, istikrardan, hukuk devletinin yok olmasından, özel mülkiyetin hiçe sayılmasından bahsederek Reformlar yapılmadıysa, büyüme düşüyorsa, terör kan gönlü büyütüyorsa, adalete güven azalıyorsa, özel mülkiyet darbe yiyorsa, bu ülkeye yatırım yapar mısınız diyor. Yani bir de işte entegrasyonlarının da sorunları var. Hı hı. Geliyorsun, stratejik ortamla <gülüyor> dediğin ortam, hem stratejik ortak diyorsun, hem de e, adamlara e, da ilişkin muazzam bir gerilim e, noktasında e, ilerliyor. E, Tabi. Şöyle bir durum var, dünyada 2008 e, krizi e, hala bitmiş değil. İşte merkez bankalarına bakın, dünya merkez bankalarını e, 12 trilyon dolar e, para pompaladılar. Yani e, durgunluğu, resesyonu aşmak, işte biraz enflasyon olsun, e, istihdam sorunları halledilsin. Avrupa, Amerika muazzam negatif faiz veriliyor. Yani para biriktirmek... E, Yani kredi maliyeti e, yüklememek istiyor, teşvik etmek istiyor. Pek çok merkez bankası yıllardır sıfır faizle para veriyor. Hatta negatif e, halde gelenler var. Hatta e, yani negatif e, başka türlü teşvikler veriliyor. Japonya ve İsviçre. Bir dünya merkez bankaları bu kriz yani henüz çıkılmış değil. Dolayısıyla para bolluğu içerisindeydi dünya ve e, maliyetler borçlanma piyasalarındaki maliyetler oldukça iyi seviyedeydi nitekim yani Türkiye'de e, o hani kendilerinin görkemli yıllar dedikleri yıllarda yani Türkiye'yi de betona boğduğumuz yıllarda bu borçlanmayı hem miktar olarak e, ile sağlayabiliyordu Türkiye çünkü para e, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelerden kesimde ve oradaki getiri oranları da E, iyiydi ve buralara aktı ve işte o büyük patlamalar büyümeler e, bu sayede sağlandı. Türkiye ekonomisini bu sayede döndürdü ama burada da hatırladığım kadarıyla 2002'de olan 160 milyar dolar civarındaki borçlar şimdi 470 milyar dolarlara kadar çıktı. Öyle mi? İşte bunları da şeyde görüyorsunuz Osmaniye köprüsü çünkü şey bilmem ne yani bunlar da hani dünyada Türkiye'yi e, Bilmem kaçıncı sırada bir cep telefonu ihracat ülke yapmadı evet. Bir Teknolojik sıçramayla Bir alan kazanmış değil Bir tez endüstri yapmış değil Dolayısıyla e, Bu kaynakların da nasıl Kullanıldığı ortada Merkez bankaları bu durumdayken ülke, Gelişmekte olan ülkeler gerçekten Bunlardan yararlandı Ama Şimdi burada bir hala sorun var hala Orada da keşfet muazzam hakim Devam ediyor İşte her kafadan bir ses çıkıyor 12 Fed'in yöneticileri Ayrı ayrı değerlendirme Artmalı artmamalı dünya Fed'in gözünün içine bakıyor final. Şimdi Türkiye bir anda sıfır Millet parasını bir anda çekme, çekici Anlamına gelmiyor Zaten geçen sene Bu gelişen ülkeler denilen Ülkelerden 735 milyar dolar Çekildi Çünkü hem Ee, bu ülkelerdeki ki bu ülkeler dünya büyümesinin %70'ini sağlıyor. Ee, Çin faktörü var. En son Çin raporları inanılmaz boyutlarda e, bir krize işaret ediyor. Çin e ilişkin gelişmeler. Zaten Rogoff'un bir şeyi vardı yani Çin'i krizi girdiğinde kurtulacak bir örgüt yok dünyada. Yani İNF'e ülkelere falan yardım eder koşturur işte, şey ama Çin'i finans edecek bir e, kuruluş da dünyada yok. Dolayısıyla Çin'in resesyona girmesi demek. Dünya talebinin sürülmesi demek. Bu Türkiye'yi herkesi birbirine etkileyen bir durum. Dolayısıyla Türkiye e, bu kadar nazik bir şeyde hem siyasal ama başka ülkelerin yani bu konuda e, Yunanistan'da krizde ama bir hiç savaş yaşamıyor sınırları içerisinde. Dışında da bir savaş yaşamıyor. Anayet askıya alınmış bir vaziyette değil. Rejimi üzerinde mütembol, darbe girişimi vesaire yok. Biz bütün bunların hepsini, bütün felaketler randevu vermiş bir vaziyette bir ülkeyiz. Evet. E, bu, bu ülkenin notu inmeyecektin. Neyin notu inecek? Sen bu sisteme de saygılısın. Hani, e, bu rejime, bu, bu uluslararası finansal sistem senin gıdanı veriyor. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse. Bu borçlanmanın rahat ve daha ucuza yapılabileceği yılların eseridir. Dolayısıyla e, yani bütün açıklamalar birbirini e, gerçekten tamamlayıcı açıklamalar değil. E, hem dünya hali, e, bakın işte dünyada e, en önemli bir anlaşma vardı bu serbest ticaret anlaşması AB ile ABD arasında. O da akamete uğradı. Hatta geçenlerde önemli bir gösteri de e, yapıldı bu konuda. Dünya yani tarafında işte çok önemli gösteriler yapılıyor. Evet. E, yani onu evet. da yaptırtmamak için e, büyük kitleler e, Amerika'da da Avrupa'da da ve başka e, kıtalarda da ayağa kalkmış durumdalar. O da ilginç bir şey. Bunlar hiç konuşulmuyor tabii. Hiç, hiç konuş ya, Normalde bizim bunları konuşmamız gerekir evet. ama e, yani öyle bir yangın yerindeyiz ki. ...bunları... E, ...çekilmişsiniz isterim... Evet, ...ne konuşuyoruz diye sordum. ama... ...süre biterken bir şey de can söylemiş... ...ben o kadar umutsuz değilim Ali Bey... ...yani konuşuluyor böyle problemler... ...ve çözülüyor, ekonomik krizin kapıda olduğuna dair... ...çeşitli analizler geliyor olabilir... ...yurt içinde ve yurt dışında... ...Türk Silahlı Kuvvetleri savaş aşamasında olabilir... ...ama problemler de yavaş yavaş çözülüyor... ...Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan... ...çok önemli bir açıklama vardı... Anıtkabir'e yapılan oyun parkı ile ilgiliydi bu açıklama. Aha. Açıklamada bugün itibariyle oy birliğiyle söz konusu prototif oyun alanının kaldırılmasına karar verilmiştir denilmişti. Bu konuların da çözümünün bu şekilde gelebildiğini de hatırlatmak evet. istiyorum. Herkese. Ama geç kalmışlar çünkü Cumhuriyet Halk Partili gençler kaldırdılar onu. Genel kurma kararını dinlemeden korsan bir eylemle kaldırdılar. Bakın çözülüyor işte. Evet. evet. E, vaktimiz... E... Daralıyor ama son bir iki şey ekleyeyim. Birincisi e, yani hala dünyada para bol, e, hala bu ülkelere e, bir anda sıfırlanmaz, maliyetleri yükselir. E, bir de son bir nokta yani bir ülke bir orandan borçlanıyor ve o borcu ülkede işte büyümeye çeviriyorsa ve bu büyüme oranı borç oranından yüksekse bu getirisi oluyor bu ülkelere. Benim Yılmaz Akdyudun'u öğrendiğim budur. Yani borçlanma e, faizleriyle içerideki e, büyüme faaliyeti arasındaki ilişkiye bakmak lazımdır. Ve Türkiye bu anlamda gittikçe zaten revize ediyor. E, sorunlar da belli. E, görülüyor zaten bunlar herkes görüyor. Dolayısıyla e, iç ve dış düşmanlar üreterek e, ve her şeyi e, fetöleştirerek yani Pentagon'u da yakında fetöleştirirsin Ee, yani bu, bu, bu, bu, bu Rusya Kremlin'de de, bu, bununla meseleler çözülmüyor ee, ve öfkeyle de olmuyor bu işler ee, son bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz i̇şte. ee, bu hafta yarın Vaskın e, Orhan e, Beyin hocamızın e, Erdoğan hakkında bir e, davası görüşülecek yarın Ankara'da e, bu dava biliyorsunuz Ee, barış isteyenler insanların e, bu suça ortak olmayacağız e, bildirisi üzerine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama e, içindeki e, hakaret unsurları üzerine e, baskın oran e, Erdoğan hakkında bir dava açmıştı. E, bu bağlamda e, ilk davalardan biri. Buna karşı da e, Erdoğan'ın avukatları mahkemeye fikir özgürlüğü kıyaması üzerinden hareket etmişlerdi. Ee, yarın Ankara'da bu davada e, başlayacak diye bekleniyor. Bunu da son bir not olarak e, ekleyelim. Ee, evet e, izleriz. Evet. Belki parlamento muhabirliğinden sonra Ankara'nın genel e, adliye muhabiri olarak da sizden görüş alırız. Ben Haber gideceğim. E, haberleşiriz. Tamam çok teşekkürler. Görüşmek Abi. üzere efendim. İyi, iyi, iyi, iyi. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık kastı St. Louis Blues ya da St. Louis Bessie Smith'ten dinledik Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli blues şarkıcılarından şarkı yazarlarından biri öncülerden biri 1937'de 26 e, Eylül'de yani bugün tarihte e, ö, 43 yaşında bir trafik kazasında e, hayatını kaybetmişti Rivayet muhtelif bu konuda ama e, Route 61 diye adlandırılan Route 61, Memphis'te Tennessee'nin açıklarında e, bir kazaya uğramış ve kan kaybından e, siyah olduğu için e, fazla ilgi gösterilmediğinden kan kaybından öldü de denir ama doğru mu değil mi bilmiyorum bu şey. Ama ona bir günaydın diyelim ve yolumuza devam edelim. Açık Radyo burası 94.9 saat 9.45 Açık Gazete programı devam ediyor. Hafta sonunda aslında önemli etkinlikler vardı. Bir tanesi cumartesi günü iletişim yayınlarının genel yayın yönetmeni ve çok önemli siması Nihat Tuna'nın kaybıydı. Onunla ilgili olarak da Cahaloğlu'nda bir tören yapıldı. Çok şaşırtıcı derecede kalabalıktı. Çok son derece tevazu ve kendini ikinci plana atma açısından eşi bulunmaz bir insan olan Nihat Tunay'ın ardından bir tören yapıldı. Karanlık, boğucu ve özgürlük ve eşitlik ideali açısından yakın gelecek için ümitli olmanın zorlaştığı bir dönemdeyiz diye yazmıştı Ahmet İnsel Nihat Tuna'nın ardından. Bu ortamda bir dostun, bir yoldaşın kaybı daha da ağır oluyor. insana bir karabasam gibi geliyor. Yani e, hatta bu kalabalık törende e, konuşan e, Tanıl Bora'da şey dedi... Arkasından iş çevirmek gibi olacak ama biz buradayız, iş çeviriyormuşuz gibi dedi. Çünkü kendisinin kesinlikle haberi olsa karşı çıkardı. Ardından böyle bir tören yapılmasına filan dedi. Yani hiçbir zaman kaybetmediği tevazu içinde hep saklasa da onun her şeyde doğrudan emeği vardır diyor. Nihat iletişimin orta direğiydi. Aynı zamanda şakası, neşesi nezaketi, disiplini ve iş titizliği her şeyden önce insan gibi insandı diyor. Onun eşitlik ve özgürlük için çarpan yüreği hepimize yoldaşlık etmeye devam edecek demişti Ahmet İnsel'de. Bu önemliydi. Bir de 600. haftasında cumartesi anneleri Rengin Aslan da BBC Türkçe'de ...güzel bir röportaj... ...yayınladı onunla ilgili... ...kayıplarını ararken kaybettikleriyle... ...Cumartesi anneleri 600. haftada diye... ...dünyanın belki de en üzgün... ...en direngen... ...en inatçı fotoğraflarından biri... ...600 haftadır... ...Gağız Saray Lisesi önünden dünyaya bakıyor demişti... ...yani bir gün evinden alınıp... ...götürülmüş, gözaltına alınmış... ...bir daha geri dönmemiş... ...bir kuytulukta vurulmuş, faili bulunamamış... Çoğu nüfus kütüklerinde hala sağ diye yazılı çocuklarının, yakınlarının akıbetini soran Cumartesi anneleri bu fotoğrafın sahibi diye söylemişti. Yani 600 haftayı oğlu Murat Yıldız'ın nerede olduğunu sor soran Cumartesi annesi Sanife Yıldız şöyle özetlemiş. Yıllardır yollara bakan gözlerimiz aşındı, biz aşındık, yüreklerimiz aşındı, zaman aşılmasın diye. Zaman aşımına uğramasın diye ama öyle. Türkiye'nin en uzun eğilimi. Yani 27 oğlu Murat, Hanife Yıldız'ın oğlu Murat 1995'inde gözaltına alınmış. Bir yerden başka bir yere götürülürken araçtan inmiş, denize atlamış, yüzmüş, kaçmış. Bütün bunlar söyleniyor. Polisler hakkında dava açılmış ancak iki polise verilen para cezasıyla kapanmış dava. Hanife Yıldız o gün bugündür oğlunu arıyor diyor. Ve Türkiye'nin en uzun eylemi olarak bir avuç insanla başlattıkları 27 Mayıs 1995'te başlamış. Ama niye 600 hafta? Çünkü 600 hafta daha az. 95'e nazar 20 yıl değil 11 yıl final ediyor. Çünkü yani başlattıkları oturma eyleminde sadece kaybedilenlerin hikayelerini anlattılar, sorumluların isimlerini çağırdılar, sorumluların oğullarının kızlarının nerede olduğunu sordular. Sonra 99'da araya polisin müdahaleleri jobu girdi, işte onun için kesinti oluyor ve cumartesi anneleri bir daha bir araya gelmeden önce tam 10 yıl ara verdiler. Tam 22 yıl boyunca aralıklarla ama aynı zamanda inatla sürdürülen Türkiye'nin en uzun eylemi onların diyor. Arjantin'de çocukları Cunda, Cunta tarafından zorla kaybettirilen Plaza de Mayo annelerinden esinle çıktıkları yok. Herkesinkinden uzun sürdü. Ve e, Sezgin Tanrıkulu Tahir Elçi gibi avukatların ısrarlı takipleri dinmeyen inatları sayesinde çıkan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bazen de politikacıların vaatleriyle umut bulsalar da özellikle kayıpların 20. yılında baş başa bırakıldıkları zaman aşımı mefhumu onları Türkiye yargısı içinde çaresiz bıraktı diyor. Ve çok ilginç aslında zaman aşımı demek artık o davanın Türkiye yargısının bir konusu olamayacağı faili meçhullerin arkasındaki karanlığın peşine düşülmeyeceği demekti. Son 22 yılda 600 kez bir araya geldiler ama tek bir kez slogan atmadılar. Kimsenin alkışlanmasına izin verdiler bir gün hariç. O da E, pek çok cumartesi annesinin avukatı faili meçhul davalarının takipçisi Tahir Elçi'nin öldürüldüğü cumartesi günü ilk kez slogan attılar ilk kez tepkilerini ayağa kalkarak bağırarak gösterdiler kayıpların faillerinin bulunması için ömrünü adamış avukatlarının öldürülmesine verilen tepkiydi bu diyor öyle ya faili meçhul davalarını isimleriyle davaya konu olan faili meçhullerle yargılanan ve aslında yargılanması gerekip henüz sanık olarak huzura çıkarılmamış kişilerin isimlerini bir çırpıda, çırpıda sıralayan bir avukat da diyor. Evet. Ve bir fotoğraf koymuş. Kendi çekmiş. Zaman aşımı gelip çattığında bir haber için onunla yaptığımız bir görüşmede ondan rica etmiştim diyor Rengin Aslan BBC Türkçe'deki haberinde. Tek tek yazmasını zira onun hızına yetişip not almak bir de detaylarıyla ilgili not düşmek imkansızdı diyor. Kalemle not almış Musa Anter davası Diyarbakır, Temizöz davası Şırnak, Musa Çetil davası Çorum, Muş Altınova davası, Lice Katliamı davası diye devam ediyor. ...Kulp Köyü vesaire diye... ...gidiyor Ankara. Evet, yani çok... ...yazdığı defterden sayfayı koparmayıp... ...fotoğrafını çekmiştim diyor. Bir kısmı sürüncemede bırakılmaya... ...çalışılsa bazıları... ...emekli askerler için yargılanma hiç de kolay... ...olmasa da Tahir Elçi... ...yıllardır faili meçhul davalarına... ...bakmaktan aldığı birikimle yanıt... ...veriyordu, dilekçe yazıyordu mahkemeleri. Diye böyle. Yani kayıplarını bulmak için bir araya gelen cumartesi anneleri kayıplar vererek geçiriyorlar doğuyu tek yani 92'den beri tarihçi değildi 2015'te tek kayıpları 2015'te mesela e, çok acı şeyler de var. 12 Ekim 2015 Ankara garındaki barış mitingine yönelik intihar saldırısında haftalarca onlarla birlikte oturmuş Meryem Bulut 22 Temmuz 2015 Suruç saldırısında her hafta onlarla oturan çağdaş Aydın, Büşra Mete, Cemil Yıldız, Hatice Ezgi Saadet hayatlarını kaybetti. Onlar da cumartesi insanlarıydı. Bu yıl ise Hurşit Külter cumartesi annelerinin kayıplarına eklendi. Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter ailesine attığı son mesajda etrafının sarıldığını söylemiş. Daha sonra avukatlarının yaptığı girişimlere rağmen nerede olduğu bulunamamıştı. Hatta Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı'nın bir mülkiye müfettişini konunun araştırılmasıyla ilgili görevlendirdiğini söylemişti ama böylece hani bir şey çıkmadı yani. 600 hafta içinde oğlu Cemil Kırbayır'ın akıbetini sonra sonra 105 yaşında hayata gözlerini yuman Berfo Kırbayır, cumartesi annelerinin arasından ayrılırken Hurşit Külter'in annesi Kerime Külter onların arasına eklendi. Yıllar zaman su gibi açıp akıp geçerken onların ellerinde tuttukları resimler hiç değişmedi. Cumartesi annelerinin 24 Kasım 2012'deki 400. haftasını izledikten sonra aklıma takılan bir soruysa hala aynı yerde. Bir mezar taşı kaç hafta, kaç yıl, kaç anne eder diyor. Rengin Arslan. Türkiye'nin en uzun eylemi. Evet. 21 yıldır burada oturuyorum." diyen mesela Hasan Hoca'nın annesi Emine Ocak var. Çok şey bir durumla karşı karşıyayız. Ağır, vicdani bir yükümlülükle. Bu arada ilginç bir haber var. Evet, eski Avrupa Parlamentosu üyesi, kapatılan Zaman ve Today Zaman gazetesinin yazarı Lagendik. Lahendek. Lahendek. Lahendekin ilk ismi Jost Demokip. Jost, Jost. Jost Lagendik. Daha doğrusu Lahendek'in Türkiye girişine izin verilmemiş. Dün Twitter üzerinden duyurulan bir bilgiydi bu. Bugün sabah itibariyle gazetelerin internet sitelerine de düşmeye başlamış. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve kapatılan zaman ve tude zaman gazetelerinin yazarı Lahendek Türkiye'ye giriş yapamamış. 7 yıldır çalıştı, yaşadı ve çalıştı aynı zamanda Türkiye'ye gelen Lahendek bu sabah sınır dışı edilecekmiş lahendeykin sınır dışı edileceğine eşi gazeteci nevin sungur twitter'dan duyurmuş şu ifadelerle 7 yıldır türkiye'de yaşayan ve çalışan lahendeyki sabiha gökçen hava alanında ülkeye sokmadılar ve yarın sabah sınır dışı ediliyorlar demiş dün sınır dışı sebebi olarak türkiye Büyükelçiliğinden özel izin almadan ülkeye giremeyeceğinin bunun yeni bir uygulama olduğunu söylemişler diye yazmış hmm. twitter üzerinden Detaylarda gider yakın zamanda... ...çok... ...o da... Yani ...hukuk devletinin yok oluşuyla ilgili... ...kaygı verici bir yeni gelişme... ...yerek evet, yani nitelendir... ...türkiye'deki nedir? gazeteler ve aynı zamanda Hollandalı... Ee, ...Hollanda'daki gazetelerde de... ...bu haberler hakkında... ...epey bir manşet görebilmek mümkün... ...evet... Bu arada bir önemli haber de İngiltere İşçi Partisi'nde liderlik yarışını Jeremy Corbyn kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'ndeki liderlik yarışını. Şimdiki genel başkan ya muazzam bir kampanya vardı. Brexit kendisi de karşı olmasına rağmen Brexit kavramına. Brexit senin yüzünden oldu falan diye çok sürrehel bir tartışmaya söz, konu olmuştu. Corbyn, e, fakat e, hiç kimsenin beklemediği diyebileceğimiz bir zafer kazandı ve ilk geçen yıl oyların yüzde 59 buçüğünü alarak e, bu göreve seçilmiş ve rekor kırmışken bu rekoru da kırmış Corbyn rakibi Owens mete açık farkla geride bırakıp oyların yüzde ikisine yakınına yüzde 61,8'ine aldı ama hala Mesela e, medyada da e, gene e, yerleşik medyada üstelik e, kendisine liberal ilerici diyen e, Guardian gibi gazetelerde de hala çok kuvvetli aleyhinde yazılar çıkabiliyor. Bu zaferi de yeterli bulmamış Guardian. Heather Stewart, Rajiv Sial ve Anushka Asthana birlikte şeyi yazmışlar. Jeremy Corbyn'in eleştirenler, Jeremy Corbyn'i eleştirenler, bir onun yaptığı hemen kazandıktan sonra yaptığı birlik çağrılarına rağmen susturulamayacaklar demişler böyle bir şey var ilginç Bu, bunu konuşmaya devam edeceğiz ee, Türkiye ile de e, yakından ilgili bir e, kimliği olduğunu da söyleyelim Cami Korbin'in ne, ne alakası var diye düşünen yoktur herhalde ama niye biz söz konusu ediyoruz Cami Korbin'i diye fakat e, ta Irak savaş karşıtı yürüyüşlerin Organizasyonundaki kilit rol oynadığından beri takip ediyoruz kendisini e, Tony Blair'in savaş suçu işlemesi suçlamasıyla yargılanması da e, gerekir ve olasıdır demişti e, her türlü bu kesinti neoliberal politikalara karşı çıktı zenginlerin daha fazla vergi vermelerini sağlayacağı, sağlamak istiyor kamu hizmetlerini koruyacağına demir Yollarını yeniden kamulaştırılmasını istiyor İngiltere'nin nükleer silah programına karşı çıkıyor. Ve Türkiye ile de ilgili olarak 2010'da Türkiye'ye giden, gelen ve gözlemci olarak KCK davasını izleyen heyet içinde yer almıştı. KCK operasyonlarının parlamento gündemine taşınması için soru önergesi veren milletvekilleri arasındaydı. E, e, ayrıca Gezi Parka eylemleri sırasında Financial Times'da yayınlanan Türkiye Başbakanına Açık Mektup adlı metnin imzacıları arasındaydı. Mesela Susan Sarandon, David Lynch gibi sinema dünyasının ünlü oyuncu ve yönetmenleri ve Sean Penn gibi bu metinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda başlayıp Türkiye geneline yayılan gösterilerin polis tarafından ...şiddetle bastırılması kınanıyor... ...ve ayrıca milli iradeye... ...saygı, saygı mitinglerinin de... gezi ...Geziparka eylemlerine karşı yapılan... E, ...Başbakan... ...o zamanki e, Erdoğan'ın... E, ...Almanya'daki... ...faşist, nazi, Adolf Hitler... ...döneminde düzenlenen mitinglere benzetiyordu... ...öyle bir... E, ...eski solcu... E, ...böyle bir durum var... Türkiye memleketimden insan manzaralarına da kısaca geçecek olursak çok ilginç birkaç haber var. Ben bir kötü haberle başlayabilir miyim? Tabii. 2010 yılında 60 yıldır hiç 60 yıl hiç ayrılmayacağız diye evlenerek yıllarını kapısını otomobillerin plakasına kadar her yere 60 yıl yazan Ebru Gündeşler Rıza Sarraf evliliğinin 6. yılında ayrılıyorlarmış. Sarraf tarafından yapılan bir açıklama var. 13.09.2016 itibariyle eşim İbru Gündeş'in avukatı aracılığıyla tarafıma boşanma isteği iletilmiş olup akabinde süreci derhal sonlandırmak üzere yine avukatı aracılığıyla üzerime baskı uygulanmış ve son olarak da 23.09.2016 tarihinde boşanma ve tarafıma gönderilmiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğum bu sıkıntılı sürece rağmen eşimin boşanma kararını saygıyla karşıladığımı kamuoyuna bildiririm saygılarımla diyerek de ...böyle e, üzüntü verici bir haberle... E, ...kamuoyuna tekrardan gündeme gelmişler... Kamuoyuna. ...çok inandırıcı değil ama gene de üzülelim... ...inanmadınız mı? Ben, e, üzüntüyü... ...inanmadım diyeyim evet, hadi... Tamam. ...kişisel bir şey... E, Erdoğan da mesela bazı şeylere inanmıyor... ...ne mahkemesi ya... ...teröristin ne mahkemesi olacak ki diye sormuş mesela... E, ...Green Card'ı varmış... ...Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin diyor vatandaşlıktan insanları çıkarmak bu kadar kolay da green card'ı iptal etmek mi zordur? Yani bir suçlu olduğunu ilan etmiş durumda herhangi bir mahkeme başlamadan dahi. Aynı zamanda herhangi bir e, mahkemeye müdahale niteliğinde başka bir açıklaması var. Bu demin senin bahsettiğin Hı. konuda. O da e, şey suçsuzdur diyor tamamen. Neticede sarraf. bizim vatandaşımız olduğu için hukuk aramak zorundayız. Bu sarraf değil başka bir vatandaş da olabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir vatandaşın tutuklanmasına nasıl duyarsız kalamıyorsa biz de herhangi bir vatandaşımızın bir başka ülkede tutuklanmasına duyarsız kalamayız. Kaldı ki gerek adalet gerek ekonomi bakanlığımızın yaptığı çalışmalara göre bu kişinin suçu da bulunmuyor. İran da aynı şeyi söylüyor ancak bunlar hemen bu kişiyi 6 aydır ...Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olarak tutuyorlar demiş. Ama ilginç demiş. bir şey bu ...Rıza hakkında. Yani şey... ...orası Amerikan mahkeme... ...yani buranın Türkiye'nin... ...davalarının karar verebileceği bir şey değil. Suçlu olup olmadığı konusu... ...Amerikan hukukuyla ilgili Moralini yükseltmiştir Hı. Rıza Sarraf'ın... ...bu kararı. Evet ama hukuki... Evet, ...doğru duyuyor. Onu koruyor Hı -hı. hukuki değil de psikolojik ayrıca Erdoğan'ın bir aynı açıklamada yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Türken Vakfı tarafından düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmasında da şeyde demişti e, af örgütünden de Af örgütünün uluslararası af örgütünden bahsediyor. Kapısını ben de çaldım ve dedim ki şiir okuduğum için hapse giriyorum. Ne aradılar ne sordular. Bunlar dürüst değil, dürüst davranmazlar. Bunlar ideolojiktir. Kimin ne yaptığına bakarlar demişti. Fakat af örgütünden de bir açıklama geldi. E, i̇lgilenmediğimiz doğru değil. Mahkum edildiğinde kampanyalar düzenledik diyor Erdoğan'ı e, yalanlıyor. Ee, ve şunu söylüyorlar Erdoğan'ın mahkumiyet kararı <gülüyor> e, kesin e, uluslararası af örgütü cezanın kesinleşmesi durumunda Erdoğan'ın düşünce mahkumu olarak addedileceğini yani en önemli e, kampanya konusu uluslararası af örgütünün ve özgürlüğüne kavuşması için acil kampanya düzenleyeceğini belirtmiş ayrıca Çeşitli mektuplar yazmışlar. Acil eylem çağrısı yapmışlar. Yani evet. 31 Aralık 1999'da Uluslararası Hıfı faaliyet gösterdiği birçok ülkede mektup kampanyaları düzenlenmiş. Mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine düşüncelerinden dolayı mahkum edilen dönemin belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın serbest bırakılması için. Evet Pierre Sane o zamanki genel sekretörü Uluslararası Hıfı Örgütü'nün dönemin Adalet Bakanı'nın Sungurlu'ya, Oltan Sungurlu'ya mektup yazmış derhal bırakılması gerekir. Düşünce suçlusu olur diye tırnak içinde. Sadece mektup yazılan o da değil. Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Selçuk, Selçuk Öztek, İçişleri Bakanı Cahit Çayır devam ediyor. Bayar işte, dış, Bayar. Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Sema Pişkin Süt İnsan Hakları inceleme Komisyonu Başkanı bunu önlemek için Erdoğan'ın hapse girmesini önlemek için girişimde bulunmaya davet edilmiştir. Unutmuştur belki de. Unutkanlığına evet. gelmiştir. Onu noktaya O öyle olmuştur. Yani sonuçta bunlar belge bulunabilir şeyler, sorulabilir noktalar da var, kanıtlanabilir yani. Belge Oluk mi olmadığı. dedin? Diplomar geldiğin yani aynı soru. Ee, evet, böyle. Bir de kavgadan bahsediyordunuz o haberin. Ha, evet, memleketimden insan mantığı. Evet. Bu bunları aslında jingle la çalmamız lazım. Artık A.G.M. E vaziyetlerine geçelim diyorum ben. Açık Gazete Magazin'e girer artık bunlar çünkü yeniden. Evet, başlayalım. Başlayabilir miyiz Selahattin? AGM Açıp Gazete Magazin Açık Gazete Hazırlayanlar, Açık Gazete ekibi. Evet, taraftarlar otobanda birbirine girdi. Yedi yaralı dinlenme tesislerinde başlayan kavgada silah sesleri yükseldi. Efendim olay şu... Sakarya spor taraftarlarıyla Eskişehir taraftarları, Eskişehir spor taraftarları Sakarya'nın Pamukova ilçesinde birbirlerine girmişler. Çıkan olaylarda silahlar da kullanılmış. 7 yaralı var. İki grup arasında arbede çıkmış. Haberin en ilginç tarafı başlık yanıltıcı oluyor. Taraftarlar ortobanda birbirine girdi diye verdiğiniz zaman yani T24'ten aldım eleştirmek için söylemiyorum karşılaştılar bunu. birbirlerine girdiler rakip evet. taraftarlar diye düşünmüş evet ama rakip <gülüyor> taraftarlar olmakla alakaları yok Sakarya spor taraftarları Afyon spor deplasmanına gidiyorlarmış Eskişehir taraftarları da Ümraniye spor <gülüyor> deplasmanına gidiyorlarmış Sakarya'nın yolda, yolda karşılaşmışlar tamamen Pamukova ilçesinde ee, ve Mekece mevkiinde kim kazanmış belli değil ama ulaşım kapatılmış Sakal, yaralı eski yedi yaralı Kimlerden çeşitli yerlerinden Oradan anlaşılıyor ya birbirlerine taş ve sandalye atmışlar sonra yok, da yok silahlar yok. çıkmış o silahlar tamam yaralılara müdahale edilmiş güçlükle kontrol silah sesleri yükselen pompalı tüfekle ateş açan bir kişi objektiflere yakalanmış taraftar ayrıca şey ...yapılan aramalarda... ...çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirilmiş. Evet, ben de onu da alıyordum. Evet ama... Sopasız e, e, olmaz. İyi, iyi şey var bunun. Nedir efendim? Sonu e, Sakayi Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun... ...olay yerinde geniş kapsamlı incelemelere başlamış. Pompalı tüfek var yani... ...biraz geniş kapsamlı olması gerekebilir. Evet. Geniş kapsamlı da ben magazin muhabiri olarak ekledim aslında. Anladım şey tanrıları kusurumu affetsin. Yani, dinleme yani. ne kadar tanrıları. geniş e, kapsamlı operasyon başlatılabilir ki? Ee, şeyde Ecelemi Yalçın falan. Doğan da bahsediyor mesela bir yazısında e, metrobüste adamın biri şoföre şemsiye ile saldırıldı. Son gözaltına alınıyor ama. Nasıl bir olaydı yahu. 1 milyon dolar şey 1 milyon Türk lirası hasar çıkmış. Başka otomobiller falan ezildi çünkü yaralanan çok sayıda insan var. Ee, adam tutuklandı ama şey, e, o, ondan al, al alacakları söyleniyor. Bakalım alabilirlerse parasını yani hmm. o suçlu olursa ee, şey e, res, bir milyon işe ihtiyacımız var biz. Y, y, y, Derken Bursa'da bir taciz, çocuklara istismar, aile içi şiddet, sokak ortasında kavga diyor. Tam bir şiddet toplumu demiş Yalçın Doğan ve kendi e, anlattığı bir olayda da var. E, demir çubuklar çıkmış, trafiğin ortasında şoförler... En sevmediğim şey. tahtayla yapın da şunu demir çubukla yapmayın yahu. Ve kan revan içinde birbirlerinin yüzlerini kan atıp gitmişler. Demir çubukta insan mı dövülür? Ve bir psikolog da televizyonda şey demiş toplumda her üç kişiden biri sorunlu psikolojik olarak hasta her an şiddete eğilimli demiş. Aynen. Üç kişiden biri. Sen, siz, ben, Selahattin. Aramızda bir kişi sorunlu. Hangimiz? Mamut sesi istemezsin. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından Şeref Malkoç'un 18 Temmuz'da TRT canlı yayında ne dediğini hatırlatıyor. Ne demiş efendim? Müjde veriyor. Vatandaşın si, ruhsatlı silah almasına engel çıkartılıyor demiş. Ee, ruhsatlı silah baş almasına baş danış... engel mi çıkartılıyor? Evet. Almayacaklar yani silah alamayacaklar. Onu, onu mu anlıyoruz? Hayır, ruhsatlı silah alacaklar herkes alacak. İçişleri Bakanı bununla ilgili yasal düzenleme talep edecekmiş. Ruhsatsız mı alacaklar? Ruhsatlı mı alacaklar? Ee, yani şey diyor işte milletimizin ruhsatlı silah alınmasının önünü açacağız ardına kadar kapıları demiş. Hı hı. Bu da böyle. Derken efendime söyleyeyim şey çok ilginç bir maç demişken Fenerbahçe stadına saldırı hazırlığı yaptığı iddianeden üç kişi yakalanmış. Onu biliyor muydun? Üç kişi mi? Evet şüpheliler Kadıköy'deki stadda ve ayrıca Kasımpaşa ne? Recep Tayyip Erdoğan stadında da keşif yapmışlar. Nerede eğitim almışlar? Bilmiyorum. Yani kim olduklarını yazmak... bilmemiz önemli orası. Ben şey diye okudum. Güneydoğu bölgelerinde eğitim aldıklarına dair bir şeyler. Öyle mi? Evet. Ben görmedim onu ama sabahın haberine göre... Keşif yapmışlar ve şüphelilerin adreslerine gidildiğinde ne bulunmuş? Kalaşnikov silah ve roket başlığı. Oo. Evet Diyarbakır'ın Lice kırsalından eylem için İstanbul'a gönderildikleri tespit edilmiş. Statları fotoğraflamışlar, tutuklanmışlar, itiraf etmişler. Öyle diyor sabah bastıksın. Başbakan Binali Yıldırım'ın gelin arabasının önünü kesmişler. Ya onun da bulundu galiba gelin arabasının önünü kesmişler ama konu o değil. Başbakan Yıldırım mutluluğun sırrını açıklamış. İtaat. Evet. Katıldığı bir nikah töreninde mutluluğun sırrını itaat olduğunu söylemiş. Emine sen de havaya girme. Gökhan iddetlendiğinde peki demesini bir ifadelerini kullanmış. O mırıldan da vardı biliyorsun. Şortluk adını görünce tekme hmm. atmak ne oluyor? Mırıldanmak yeter diyor. Yani, öfkelenirsen mırıldanırsın diye. İtaat edin mutlu olun diyor. Başbakan e, kadınlara. Ee... Daha doğrusu Emine Hanım'a havalara girmemesi için. Evet. Yok iddetlenmesinde bir problem yok ama. Mürıldanma nasıl oluyor biliyor musun? Peki diyorsunuz mesela. Fesbanumenta hayre ve fi sunil okul. Nasıl? Türkçe'se? Mürıldanma söyleme. Peki. Peki. <gülüyor> İtaat. Peki. <gülüyor> Evet, e, Mardin'de de boğazını kestikleri genç kadının cesedini yakmak isterken jandarmaya yakalanmış kişiler hey, var. Kişi gözaltına alınmış. Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir düğünde okudukları Kürtçe türkü nedeniyle grup çığlık orkestra ekibinin 3 üyesi terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alınmış. Çok güzel isim bulmuşlar gruplarını. Hmm? Grup çığlık. Evet. Alaaddin Çakıcı'nın Ünlü kabadayı, çeteci, gangster, Dündar Kılıç'ın torunu Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Bizerdik. En son kız arkadaşını dövmüştü, hastaneye gitmişti, evet. oradan haberlerini okumuştuk. Bir de bir güvenlik görevlisinin testilerine silahla ateş etmişti. Evet, bir gece kulübünde eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ı da darp etmiş. Ama Adil Serdar Saçan onu 9 yaşından beri tanıyormuş, o noktayı da unutmayalım detayı. Evet. eski tanıdaymış kendisini ilk anda tanıyamadım tipi değişmiş ben onu 16 yaşından beri bilirim sonra mi? polislere de saldırmış kendinden şikayetçi oldum demiş onu özbizerdiğin e, durumu da trajik aslında annesinin evet. gözleri önünde vuruldu kendi doğum gününde vuruldu ilk suçunu da 15 yaşında işlediği Belirtiliyor, devam ediyor. Ama günün bence açık gazete magazinin en sık haberini sona bıraktık. Genelkurmay'ın açıklamasını okumuştuk, onu da hatırlatalım tekrardan. Anıtkabir'de herhangi bir oyun parkı olmayacak açıklamasını yaparak Genelkurmay Başkanlığı... Duruma vaziyet etmişti. Evet. Ee, bu da şey, Türkiye'de bir ilçenin dünya ile iletişimi tamamen kesilmiş. Orada yaşayan insanlardan ve can diğer canlılardan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Neresi bu? Tunceli'nin Ovacık ilçesi. Ha komünistler. Dün öğle saatinde çıkan çatışmanın ardından Türk Telekom'a ait fiberoptik kablolar zarar görmüş. Sabit ve mobil telefon hatları tamamen kesilmiş. İlçede oturanlarla dünyanın hiçbir ilişkisi kalmamış. Yetiş. Örnek olabilecek işler yapılıyordu. Yani e, bu bölgede çıkarılan tarım ürünlerinin bir şekilde satımı ve öğrencilere burs olarak aktarımı, aynı zamanda altyapı hizmetlerinin de ücretsiz ve çok cüzi miktarlarda oradaki sakinlere dağıtılması gibi bir durumlar söz konusuydu. Bunların haberlerini artık alabilecek gibi durmuyoruz eğer böyleyse. Evet böyle TKP-ML-TİKKO militanlarıyla çıkan çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri ile çıkmış herhalde. Öyle bir durum var günün en ...ilginç haberlerinden bir tanesi... ...tekrar söylemek mi? gerekiyor... ...yani e, belediyecilik anlayışında örnek olabilecek bir yapıya da sahipti... ...aynı zamanda Mehmet... ...Fatih Mehmet maç ile beraber... E, ...belediye başkanlığı ile beraber... ...Ovacık ilçesi... ...takip edeceğiz neler olup gittiğin orada. da... ...evet son dedim ama bir son son son... ...haber verelim... E, ...dikenden... Hacker grubu Red Hack Enerji Bakanı Berat Albayrakan kişisel Gmail, Yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğine ilişkin haberine erişim engeli getirilmiş. Deyelim işte, Yüz anladım. binlerce mail olduğunu söylüyorlar. Gmail'den o zaman para şey ücretli paket almıştır... sığmaz o yüzbinlerce. binlerce. Öyle deniyordu. Hani yani hepsini açıklayacağız, tutuklar serbest bırakılsın demişlerdi ama belge say getirildi gerisini bilmiyorum. Fakat bazı köşe yazarı gazetelerin, gazetecilerin de, bağımsız gazetecilerin de e, Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlarını üstlenmiş oldukları da Hı -hı. görülüyor. Bazı e-maillerde isim vermeyelim şimdi. Dari değildir canım öyle şey mu? Olmaz. Kendisi tek başına ba oturup yazıyordur kalem kalem. Bağımsız gazeteci e, olmaz diye. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ayrıca sarraf iddianamesinde eşiyle kendisinin toplumsal gelişim merkeziyle TOGEM'le bağlantılı gösterilmesine rağmen hiçbir bağ, bağlarının ol, bulunmadığını söylemişti. Bunu biliyor musun? Hayır Ama Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde Emine Erdoğan'ın TOGEM'in kurulmasında öncülük yaptığı bilgisi vermiş. Şimdi hangisine... Cumhurbaşkanı'nın kanlı canlı kendi sözlerine mi yoksa resmi internet sitesine mi inanacağız? C hiçbiri. Hmm. <gülüyor> yani söz uçay yazı kalır diyorsun. Bana sen. kalırsa yazı da kalmaz. Yazı da kalmaz. Hiçbir, Hiçbir şey, şey kalmıyor. kalmıyor. Evet, Boşluk. AGM bitti. AGM bitti. Gm açık gazete Magazin 2 hazırlayanlar açık gazete ekibi <Gülüyor> Evet böylece Açık Gazete bitmiş oluyor. Hepinize günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Csak